Tom... Cevap yok. Tom... Yine cevap yok. Polite yaramaz yeğenini arıyordu. Nerede bu çocuk? Tom sana sesleniyorum. Yaşlı kadın sokak kapısına doğru yürüdü. Sokak kapısından bahçeye bakarken yine kaybolmayı başardı diye düşündü. Öfkle değildi ama bu sessizliği nedenini bulmak istiyor. Sesini iyice yükselterek tekrar bağırmaya başladı. Tom neredesin? Çabuk ortaya çık yoksa. Tam sözünü bitirecekken arkasında bir çıtırda duydu. Döner dönmez de küçük çocuğu tişörtünden kıs kıvrak yakalıyor verdi. İşte şimdi elimdesin. Dolaba saklanmış olabileceğin aklıma gelmeliydi. Ne yapıyordun orada? Hiç. ''Hiç de ne demek? Şu eline ağzına bak. Yapış yapış olmuşsun. Bu kırmızı mıtlar da neyin neyse? ''Kirlenmiş miyim? Nasıl olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum teyzeciğim.'' ''Ama ben biliyorum. Evet, bu reçel. Sana kırk kez o reçele dokunursan derini yüzerim demedim mi?'' diyerek bastonunu aramaya başladı. ''Nerede benim bastonum?'' Oli teyze bastonunu eline geçirip bir hışımla havaya kaldırdı... Neredeyse Tom'un sırtına inmek üzereydi ki, teyze arkana bak diye bağırdı Tom. Yaşlı kadın bir an içinde yere uğradığını şaşırmıştı. Eteklerin toplu arkasına dönünce, Tom da fırsatman istifade kapıdan dışarıya koştu, bahçenin çitlerinden atlayarak gözlem kayboldu. Yaşlı kadın öylece kala kaldı, şaşırmıştı. Sonra da kendi kendine gülmeye başladı. ''Ah bu çocuk yok Hala aklım başıma gelmedi. Kaç defadır aynı numarayı yapıyor ve ben hep kanıyorum. Artık akıllanmam gerek.'' Tom beni güldürdüğünde onu cezalandıramadığımı çok iyi biliyor. Aslında onu daha fazla cezalandırmam gerekiyor ama bunu yapmak beni çok üzüyor. Ona her vuruşumda içimden bir şeyler kopmuş gibi geliyor. ''O benim zavallı ölmüş kız kardeşimin oğlu.'' Yaşlı kadının yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirdi. Tom'la başa çıkmak yaşlı bir kadın için çok güçtü. Örnek bir çocuk değildi. Üstelik kasabanın örnek çocuğundan da nefret ediyordu. Bugün yine okulu asacak bundan eminim. Yarın günlerden cumartesi. Ceza olarak yarın onu çalıştıracağım. Cumartesi günleri ne ben onu çalıştırmaktan zevk alıyorum ne de o çalışmak istiyor. Zaten çalışmaktan her zaman nefret eder. Ama bir biçimde görevimi yerine getirip onu cezalandırmalıyım yoksa şımarık bir çocuk olacak. Tom teyzesinin tahmin ettiği gibi okulunu atmıştı. Mevsimlerden yazdı ve hava çok sıcaktı. Tom köyde dolaşırken kendinden boyca daha uzun bir çocukla karşılaştı. Bu çocuk çok şık ve tertemiz görünüyordu. Başında bir denizli çatlası vardı. Günlerden cuma olmasına karşın, çocuk giymişi ceketini giymiş, ayakkabılarını da parlatmıştı. İki çocuk öylece durup birbirlerine bakıyorlardı. Tom bir adım atınca, kötü de bir adım attı. Tom dayanamayıp alaylı bir biçimde, ben seni dövebilirim dedi. Bu çok geç, diye yanıt verdi çocuk. Hem de öyle bir döverim ki neye uğradığını şaşırırsın. Yap canım, istersen bir dene. Çocuklar döverim dövemezsin tartışmasına kendilerini öyle kaptırmışlardı ki Tom birden senin adın ne bakalım diye sordu. Sana ne? Demek adını söylemek istemiyorsun. İşte seni dövmek için bir neden. Sen kendini ne sanıyorsun be? Seni iki elin bağlı olsa bile döverim ben. Hadi bir dene bakalım. Çocuk yerde bulduğu bir taşı elinde sallayarak öyle diklenmeye devam edersen bu taşla kafana yararım. Ya, demek yararsın. Yar da görelim bakalım. Hadi, hadi ne duruyorsun? Çocuk tereddütle toma bakıyordu. ''Tom, Ne Korkuyor musun dedi. Korkmuyorum. Besbelli korkuyorsun işte. Korkmuyorum dedim sana. Korkakları dövenmem ben. Hadi basket buradan. Sen basket. Hani sen beni dövebilirdin. Ben senin gibi bücürlerden korkmam. Hadi sen beni döv bakalım yoksa sen mi korkuyorsun? Senin iki sent için bile töverim. Çocuk cebinden birkaç bozuk para çıkardı ve Tom'a uzattı. Al sana iki centten fazlasını veriyorum diyerek gülmeye başlayınca Tom çocuğun üzerine atladığı paralar ortalığa saçıldı. İki çocuk toz duman içerisinde dövüşmeye başladılar. Bir ara Tom'un çocuğun tepesine çıkıp yumruklar savurduğu görüldü. Bu kadarının yettiğini söyle diye hırsla bağırdı Tom. Çocuk. Öfkesinden ağlıyordu ama yeter demek de istemiyordu. En sonunda dayanamayarak yeter diye bağırınca Tom yumruklamayı kesti ve çocuğun yerden kalkmasına izin verdi. Bu sana iyi bir ders olmuştur herhalde. Bundan sonra dövüşeceğin kişiye dikkat et. Çocuğun tertemiz giysileri toz içinde kalmış, ceketinin düğmeleri kopmuş ve pantolonu yırtılmıştı. Ağlayarak Tom'un yanından ayrıldı. Uzaklaşırken ''Sen görürsün, bunun özünü alacağım senden.'' diyordu. Akşam yemeğinde Poli de Tom'a ''Bugün hava çok sıcaktı, okulda terlemiş olmalısın.'' dedi. ''Evet teyzeciğim, gerçekten çok sıcaktı. Okuldan sonra yüzmek istemedin mi?'' ''Olanları biliyor mu acaba?'' diye düşündü Tom. Teyzesinin gözlerinin içine baktı ama bir şey çıkaramadı. Hayır aslında o kadar da yüzmek istemedim. Yaşlı kadın Tom'un tişörtüne dokundu ve Ama hiç terli değilsin dedi. Böyle yaparak Tom'un tişörtünü en iyi biçimde kontrol edebilirdi. Tom teyzesinin ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Eve dönerken arkadaşlarla serinlemek için saçlarımızı su oluğunda ıslattık. Bak saçlarım hala ıslak. Puli teyze, Tom'un tekrar kendisini kandırmasına izin vermemekte kararlıydı. ''Yalnızca başını ıslattı insan tişörtünü çıkarmamış olman gerekir. Hatırlarsan ensenden dikmiştim, bir bakalım sökülmüş mü?'' Tom teyzesine ensesini gösterdi. Gerçekten tişörtünün ensesi sökülmemişti. ''Buna çok şaşırdım. Okulu asıp yüzmeye gittiğinden emindim. Beni yanılttın Tom.'' Tom ve teyzesi konuşurlarken Sidney'i unutmuş gibi görünüyorlardı. Sidney, Tom'un kardeşi sayılırdı. Akıllı ve uslu bir çocuktu ama Tom'u güç durumda bırakmaya bayılıyordu. Tom'un tişörtünü beyaz iplikle diktiğini sanıyordum. Siyahla değil dedi oturduğu yerden. Bir yandan da umursamazca yemeğini yiyordu. Doğru, beyaz iplikte dikmiştim dedi ve tam diye bağırdı. Tom yine teyzesinin şaşkınlık anından yararlanmayı bilmişti. Kaçarken, kendini ölmüş bilsin diye bağırıyordu. Tom akşam yine bir çocukla dövüştü. Bu kez o da biraz sırpalanmıştı ama yine de galip gelmişti. Eve geç döndü. Teyzesine yakalanmamak için camdan içeriye girmeyi denedi ama teyzesi onu bekliyordu. Tom'un yırtık elbiselerini gören teyzesi, ...onu cumartesi günü çitleri boyamakla cesalandırdı. Cumartesi sabahiydi ve yaz aylarının en güzel günlerinden biriydi. Tom elinde bir kova boya ve uzun bir fırçayla çitlerin yanına geldi. Çitlere bakınca canı sıkıldı. Üç metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaydı. Fırçayı boyaya daldırdı ve çitin tepesinden aşağıya doğru sürerken çitin devamına şöyle bir baktı. Sanki günlerce boyasa bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Fırçayı boyanın içine soktu ve kovanın içinde çevirmeye başladı. Bugün için neler tasarlamıştı oysa. Yüzmeye gitmiş olduğunu hayal ederken, zenci Jim'in evin kapısından elinde boş bir kuva ile çıkmakta olduğunu görünce, şansını denemesi gerektiğini düşündü. Jim diye seslendi. Jim, gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen bir bölümünü boya, ben de senin yerine gidip su getireyim. Jim böyle bir önerinin geleceğini önceden biliyormuş gibi, hayır, Poli seni dinlemememi söyledi. Bana çitleri boyamamı söylersen, seni dinlemeyip kendi işime bakacakmışım. Sen ona bakma, teyzem böyle şeyler söyler. Ben senin yerine gidip su getireyim. İnan bana teyzemin ruhu bile duymaz. Bunu yapamam. Teyzenden dayak yemek istemiyorum. Teyzem dövünce hiç canın yanmıyor. Evet, çok kötü bağırıyor ama o da önemli değil. Cim, bak sana en çok beğendiğim bileği vereceğim. Hani şu mavi olan. Bilye sözünü duyan Jim duraksadı. Bunu çok istiyordun değil mi? Tom, gerçekten bu Bilye'yi bana verecek misin? Ama olmaz. Poli beni öldürür. Yine de Jim daha fazla dayanamayarak Bilye'ye doğru elini uzattı. Tam bu sırada Poli gürlemesi duyuldu. Jim! Jim kovasını kaptığı gibi kaçmaya başladı. Tom da sanki hiçbir şey olmamış gibi çitleri boyamaya devam etti. Çok geçmeden yine o gün için tasarladıklarını düşünmeye başladı. Arkadaşları onu çitleri boyarken görecek olurlarsa onunla dalga geçeceklerdi. Cebinde neler olduğunu kontrol etmek istedi. Balık avlamak için bir mesina, birkaç parça ip, küçük bir kemik ve misket. Bunların hiç birisiyle 15 dakikalık özgürlük bile satın alamazdı. Hayalleri yıkılmıştı, ellerini cebine sokarak derin bir iç çekti, derken aklına mükemmel bir fikir geldi. Eline boya fırçasını aldı ve büyük bir zevkle boyuyormuş gibi yapmaya başladı. Az sonra alayından en çok korktuğu Ben Rogers göründü. Ben ağzını şapırdatarak elmasını yerken bir yandan da sanki çok büyük bir buharlı deniz gemisiymiş gibi sesler çıkarıyordu. Toma yaklaşırken yavaşladı, sağa doğru eğildi ve kaldırıma yanaştı. Bir kaptan edasıyla makineleri durdur diye emir verdi. Geminin kocaman şartları yavaşça suya gömüldü. Sanki gemi ırmakta sessizce süzülüyormuş gibi Tom'un yanına kadar geldi. Tom bu oyunlara hiç aldırmadı. Yaptığı iş çok önemlimiş gibi davranıyor, boyadığı çite geriye çekilip bakıyordu. Selam dedi ben. Çalışmak zorundasın ha? Ha sen misin hiç fark etmemişim. Ben yüzmeye gidiyorum dedi ben. Sen de yüzmek istemez misin? Ha çok özür dilerim sen çalışmak zorundasın. Tom durdu ve beni bir süre süzdü. Çalışmak mı? Sence çalışmak nedir? Yaptığın iş ne peki? Tom hiç beni umursamadan, evet belki bu bir çalışmadır ama belki de değildir. Tek bildiğim benim için fark etmedi. Bana sakın bunu yapmaktan zevk aldığını söyleme. Tom boyamayı sürdürürken, tabii ki izleyip kalıyorum. Söylesene, kaç çocuğun eline böylesine bir fırsat geçer dedi. Sonra tekrar fırçasını çitlerin üzerinde gezdirdi, durdu ve geriye çekilip yattığı işe baktı. Ben daha fazla dayanamayıp, Tom tamam, biraz da ben boyayabilir miyim diye sordu. Tom düşündü ve hayır dedi. Boyamana izin veremem. Poli teyzem, güzel görünmesine çok önem veriyor. Çok dikkatli boyanması gerekiyor. Bu işi en güzel ancak ben yapabilirim. Öyle mi? Lütfen denememe izin ver, söz veriyorum. Çok dikkatli olacağım. Sana elmamı vermem ister misin? Tom fırçayı bana verdi. Yüzünde kuş ifadesi vardı ama içinden çok eğleniyordu. Koskocaman buharlı gemi. Gibi bir ressama dönüşmüştü. Güneşin altında Ben çitleri zetle boyarken Tom da bir ağacın gölgesine uzanmış, elmasını yiyordu. Öbür çocukları da aynı biçimde kandırmayı tasarlıyordu. Onlar da yavaş yavaş gelmeye başlamışlardı. Durup Ben'le dalga geçmeyi denedilerse de Tom'un numarasından sonra onlar da çitleri boyamak istediler. Ben iyice yorulunca Tom, fırsatı değerlendirip bir ok karşılığında kuşayı bir kuşla verdi. Dil de yorulunca sırayı ölü bir fare ve ucunda sallandırılabilecek ip karşılığında Johnny Miller aldı. Şetlerin boyanma işi böylece devam etti. Akşam üzeri Tom zengin bir çocuk olmuştu. Yukarıda sayılanların dışında 12 bilyesi, bir ağız müzikası parçası Arkasından bakılacak mavi bir şişe camı, küçük kırmızı bir tebeşeri, bir kurşun askeri, bir kurbağası, altı kibrit çöpü, bir bıçak sapı, dört portakal kabuğu ve eski bir kapı tokmağının sahibiydi artık. Ağacın altında tembellik etmiş çocuklarla söyleşmiş ve çitleri de üç kat boyatmıştı. Politeyze'yi bulmak için eve koştu. ''Şimdi gidip oynayabilir miyim teyzeciğim?'' diye sordu. Poli teyze evinin arka odalarından birinin penceresinin yanında kalmıştı. Kucağında örgüsü duruyordu. Ayak ucunda da kedisi miskin oturuyordu. Tom'un sorusuyla telaş içine zıplayıverdi. ''Ne şimdi mi çiftler ne olacak ki? ''Boyan da bitti bile teyze.'' ''Tamam bana yalan söyleme. Buna dayanamadığımı biliyorsun.'' Yalan söylemiyorum, gerçekten çitler boyandı. Politeiz de kalkıp çitleri görebilmek için dışarı çıktı. Çitlerin dörtte birinin boyandığını göreceğini sanıyordu. Bütün çitlerin hatta zemininin de yer yer boyanmış olduğunu görünce şok oldu. Dolaptan büyük bir elma olarak Tom'a verdi. Politeiz de dolaptan elmayı alırken Tom da bir çörek açtı. Poli teyze tam Tom hakkında ne kadar da yanıldığını söyleyecekken Tom çiftlerin üzerinden atlayarak gözden kaybolmuştu bile. Arkadaşlarının yanına giderken Yargıs Kaçır'ın evinin bahçesinde sarı saçlı küçük bir kız gördü. Görür görmez de mavi gözlü bu güzel kıza aşık oldu. O anda aslında daha önce Amy Lawrence'a aşık olduğunu unutuvermişti. Tom, bahçede oynayan kızı seyretmeye başladı. Kızın kendisine fark ettiğini anlayınca da... ...onun ilgisini çekmeye çalışarak... ...bir sürü aptalca hareket yapmaya yöneldi. Kız bir süre Tom'u seyretti... ...ama daha sonra arkasına dönüp... ...evine doğru yürüdü. Tom, evin bahçe duvarına yaslanıp... ...yerin bir iç çekince... ...kızın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kız, evin kapısında durdu... Arkasını dönüp Tom'a baktı ve elindeki menekşeyi Tom'a attı. Tom utanmıştı. Eğilip yerden menekşeyi aldı ve yakasına taktı. Böylelikle kıza çiçeği kalbinin üzerinde taşıyacağı mesajını vermek istiyordu. Kız eve girdi ve bir daha da dışarı çıkmadı. Tom ise kız belki tekrar bahçeye çıkar düşüncesiyle, Akşama değin bahçenin çevresinde dolaştı durdu. Kız o gün bahçeye hiç çıkmayınca aklı karma karışık olmuş bir biçimde eve döndü. Akşam yemeğinde de çok sessiz ve düşünceliydi. Politezle Tom'u böyle görmeye hiç alışık değildi. Yoksa Tom hasta mıydı? Güneş doğmuştu. Köy çok sessizdi. Pazar kahvaltısı sona ermişti ve Polite ise her pazar olduğu gibi evdekilere dua ettirmek istiyordu. Tom her zaman olduğu gibi dua etmek istemiyordu. Tüm gücünü topladı ve her zamanki gibi kitaptaki en kısa duayı seçti. Mary, Tom'un duayı ezberleyip ezberlemediğini kontrol etmek için elindeki kitaba aldı ...ve duayı doğru bir biçimde okursa... ...ona bir armağan vereceğini söyledi. Tom... ...işin uçunda bir armağan olduğunu duyunca... ...var gücüyle duayı ezberledi. Duayı hiç yalnızsız okuyunca... ...Mary ona yepyeni bir... ...barlor çakısı armağan etti. Tom... ...mutluluktan havalara uçuyordu. Tom'un o gün... ...yıkanması gerekiyordu. Mary'nin Tom'u içi sabunlu su dolu fıçıya sokabilmesi için... ...bayağı dil dökmesi gerekti. Yıkanma işleminden sonra... ...Tom yalnızca pazarları giydiği... ...kıyafeti giydi. Artık tertemiz görünüyordu. Neredeyse kardeşinden farksız olmuştu. Son olarak Mary ona hasır şapkasını da giydirdi. Oysa bu temiz görünüm... ...Tom'u çok rahatsız ediyordu. Mary, Sid ve Tom... ...kiliseye doğru yola koyuldular. Tom kiliseye gitmekten de nefret ediyordu... Ama Mary ve Sid bunu her pazar yapmaktan zevk alıyorlardı. O gün kilisede çok önemli konuklar vardı. Bunlardan biri de yargıçtı. Kilisede çocuklar ezberledikleri her dua karşılığında bir kart alırlardı. Kısa dualar için sarı, uzun dualar için kırmızı. Tom kilisedeki yerini almadan önce tüm çocukların kartlarını misket, misina ve şeker karşılığında aldı. Tabii ki Hiçbir çocuk o gün kilisede en çok karta sahip olan çocuğun ödüllendirileceğini bilmiyordu. Tom, günün büyük ödülü olan doğa kitabını yargıçtan alırken çok heyecanlanmıştı. Öteki çocuklarsa kartlarını Tom'a verdikleri için pişmandılar ama boşuna. Pazartesi günü gelip çatmıştı. Tom, her pazartesi çok mutsuz olurdu. Çünkü pazartesiyi izleyen günler hep sıkıcı ve tek yüze giden günlerdi onun için. Tom yatağında düşünmeye başladı. Hasta olsaydı okula gitmek zorunda kalmayacaktı. Bir an için karnının ağrıdığını düşündü ama yanılmıştı. Yattığı yerde bir hastalık bulmaya çalıştı. Birden üst dişlerinden birinin sallandığını fark ederek... İnlemeye başladı. İnlemesi Sid'i uyandırdı. İnleme sesi gittikçe yükseldi. Dişi sanki gerçekten ağrmaya başlamıştı. Sid uyanmıştı ama Tom'un inlemelerine hiç aldırış etmiyordu. Tom, Sid diye inlemesini sürdürdü. Sid esniyerek yatağında doğruldu ve Tom ne oluyor diye sordu. Bana yaptığın tüm kötülükleri bağışlıyorum Sid. ''Her şeyi bağışlıyorum. Ben öldüğümde...'' ''Ne dedin Tom? Ölmek mi? Sen ölmüyorsun. Sakın Tom, sakın ölme. Herkesi bağışlıyorum Sid. Onlara de ki...'' Ama Sid ortadan kaybolmuştu. Sid, Poli Teyze'nin yanına gitmiş ve Tom'un ölmek üzere olduğunu söylemişti. ''Sen neden söz ediyorsun?'' diyen Poli Teyze, Tom'un yanına koştu. ''Tom iyi misin?'' ''Dişim, dişim çok ağrıyor. Galiba ölüyorum.'' Yaşlı kadın şaşkınlıktan bir an duraksadı sonra gülmeye başladı. ''Dişlerimden biri sallanıyor ve çok ağrıyor. Aç bakayım ağzını. İşte bu. Bu dişim sallanıyor ama inan bana sallanan bir diş seni öldürmez.'' ''Sid, hemen mutfağa git bana ip ve şömineden yanan bir odun parçası getir.'' Teyzesini duyan Tom... Rol yapmaktan vazgeçmişti. Ne olur dişimi çekme teyzeciğim, hem artık ağrımıyor. Ayrıca okula gitmem gerekiyor. Senin ne düşündüğün belli oluyor Tom. Dişini bahane edip okula asacaktın değil mi? Sid mutfaktan teyzesinin istediklerini getirmişti bile. Yaşlı kadın ipin bir ucunu Tom'un sallanan dişine, öbür ucunu da yatağın ayak ucuna bağladı. Yanan odun parçasını da Tom'un yüzüne sanki değdirecekmiş gibi uzattı. Ödü patlayan Tom kendini geriye doğru çekince sallanan diş yatağın ayak ucunda sallanıp kaldı. Tom sallanan dişinden kurtulmuştu. Biraz canı yanmıştı ama çekilen dişin yerinde kalan boşluk ona yeni tükürme biçimleri sağlamıştı. Kasabadaki tüm çocuklar Tom gibi tükürebilmek için artık dişlerinin sallanmasını istiyorlardı. Okula giderken Tom yolda hatta bir rifinle karşılaştı. Huckaberry Finn, kasabada hiç sevilmeyen, hep sarhoş gezen ve çok tembel, hatta hiç yasatılmayan bir adamına oluyordu. Herkes ondan nefret ederdi ama kendi çocukları onu severdi. Tom'un da sevdiği bir tipti. Hatta hep onun gibi olmak isterdi. Tezisi, Huckaberry oynamasını yasakladığı halde Tom her fırsatta onunla oynardı. Huckaberry sokakta yaşıyordu. Giyisileri hep başkalarının eskileri Ne okula ne de kiliseye uğrardı. Canı istediği zaman yüzmeye ya da balık avlamaya giderdi. Bahar aylarında herkesten önce ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürürdü. Temiz giysiler giymek zorunda da değildi. Kimsenin bilmediği küfürleri bilirdi. Karşılaştıklarında Tom ona teyzesine oynadığı oyunu restoranda sonunda çekilen dişini anlattı. Haklı bir fin de, ona bulduğu ölü kediyi gösterdi. Tom, hatta bir rüfinle uzun zaman sohbet ettiği için okula gecikmişti. ''Thomas Sawyer'' diye kütledi öğretmeni. Ne zaman birisi Tom'u bu biçimde çağırsa, başı dertledemekti. ''Thomas Sawyer derhal buraya gel, niçin yine bu denli geciktin?'' Tom tam yalan söyleyecekti ki sınıfın arka taraflarında oturan ve sarı saçları parıldayan kızı gördü. Bu, bahçede gördüğü ve vurulduğu kızdı. Üstelik yanı da boştu. Tom tüm bunları düşünürken doğrular ağzından dökülüverdi. Haklı bir ürünü gördüğüm için geç kaldım. Öğretmen dona kalmıştı. Öteki öğrencilerse Tom'un aklını kaçırmış olduğunu düşündüler. Haklı bir mi gördüm dedin. Bu hayatımda duyduğum en berbat şey. İyi bir daya hak etti. Öğretmen kolunda derman kalmayana ve dinin kırılana dek Tom'u dövdü. Beklenen cezayı da yükleyerek verdi. Şimdi de git ve kızların yanına otur. Herkes Tom'a gülüyordu. Ama o yaşamından çok memnundu. Saçları pahıldayan kızın yanına ilişirken yüzü tıpkırması olmuştu. Kızı giziden gizliğe izlemeye başladı. Tom'un kendine baktığını hisseden kız başını çevirdi. Kız tekrar önüne döndüğünde, önünde kıpkırmızı bir elma vardı. Elma çok güzel görünüyordu. Ama kız elmayı eliyle itiverdi. Tom bu hareketi hiç aldırmadan tekrar elmayı kızın önüne sürdü, ama kız elmayı yine istemedi ve geri itti. Tom. Önündeki deftere, ''Lütfen al, bende daha bir sürü var.'' yazınca kız elmayı aldı. Tom bir şeyler çizmeye başladı. Çizdiklerini kız görmesin diye eliyle saklıyordu. Kız, bir günce aldırış etmediyse de sonunda meraklanmaya başladı. Tom da onun meraklandığını fark edince daha büyük iştahla çizmeye devam etti. Kız dayanamayarak, ''Ne çiziyorsun, bana da göstersene.'' dedi. Tom çizdiği resmin yarısını kıza gösterdi. ''Bu bir ev resmi. Güzel olmuş ama evin bir bahçesi, bahçesinde de bir adam olmalı.'' diye fısıldadı kız. Tom eve bir bahçe ve içine de bir adam resmi yaptı. ''Çok güzel oldu. Şimdi de beni evin penceresinde çiz.'' diye ekledi kız. Tom, kızın resmini çizdikten sonra bir de kolları ve bacakları olan bir ay resmi yaptı. ''Ne kadar güzel resim yapıyorsun. Keşke ben de böyle resim yapabilsem.'' ''Sahi mi? Ben sana öğretebilirim. Öğretir misin ne zaman?'' ''Örneğin bugün öğle tatilinde öğretebilirim.'' ''Tamam, öğle tatilinde eve gitmem.'' ''Senin adın ne?'' ''Beki Thatcher. Ben seninkini biliyorum.'' ''Thomas Sawyer.'' İnsanlar bana kızdıkları zaman adım bu oluyor. Normalde adım Tom. Sen de bana Tom diyebilirsin. Tom'un artık kendine güveni gelmişti. Tekrar önüne kapanıp bir şeyler yazarken Becky bu kez yalvarmaya başladı. Ne olur bana da göster ne yazıyorsun? Tom bir süre kızı meraklandırmak için ne yazdığını göstermedi. Sonra yavaşça ellerini çekti ve yazı göründü. Beki Tom'un seni seviyorum yazdığını görünce gözleri parıldadı ve Tom'un omzuna bir yumruk attı. İki çocuk gürüşürken Tom acıyla yerinden fırladı. Öğretmen onun kulağından tutmuş çekiştiriyordu. Tom'un nedenli haylaz bir çocuk olduğunu söyleyerek onun eski yerine oturttu. Sınıftaki tüm çocuklar onayladılar. Tom'un canı yanmıştı ama. Yine de çok mutluydu. Öğle tatilinde öteki çocuklardan kaçan Tom ve Becky yalnız kaldılar. Tom, Becky'ye resim yapmasını öğretiyordu. Ama artık resimle ilgilenmek istemiyordu konuyu başka yöne çekmek istedi. Benim karım olur musun Becky? Karın mı? Becky şaşkınlık içerisindeydi. Aslında birinin karısı olma ne demek olduğunu bilmiyordu bile. Şimdi bana söz vereceksin ve ila benimle evleneceksin. Bu ne demek biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şimdi bana söz vereceksin ve benden başka hiçbir çocuğa onu sevdiğini söylemeyeceksin. Herkes böyle evleniyor. Herkes mi? Evet herkes. Şimdi bana söz ver ve beni sevdiğini söyle. İstersen önce ben söyleyeyim. Seni seviyorum ve seninle evleneceğime söz veriyorum. Kız bu durumdan çok utanmıştı ama... Tom'un ısrarına daha fazla dayanamamıştı. ''Ben de seni seviyorum ve sana söz veriyorum.'' Utanan küçük kız bağırarak sınıfın içinde koşmaya başladı. Tom da peşinden koşuyordu. ''İşte bu kadar beki. Bugünden itibaren benden başkasını sevmeyeceksin. Büyüdüğümüzde benimle evleneceksin tamam mı? Tamam senden başkasını sevmeyeceğim. Senden başkasıyla evlenmeyeceğim. Bundan böyle hep birlikte dolaşacağız.'' Okula benimle yürüyeceksin. Toplantılarda hep benim eşim olacaksın tamam mı? Tamam Tom hep seninle olacağım. Bu çok eğlenceli. Evet çok eğlencelidir. Emile de biz hep... Tom pot kırdığının farkına vardığında çok geç kalmıştı. Becky mavi gözlerini kocaman kocaman açarak... Aaa demek sen daha önce başkasına seni seviyorum dedin diyerek ağlamaya başladı. ''Lütfen ağlama Beki, bu doğru değil. Ben yalnızca seni seviyorum. Senden başkası beni ilgilendirmiyor. Yalan söylüyorsun, bunu sen de biliyorsun.'' Beki ağlamaya devam ediyordu, Tom da onu inandırmaya çalışıyordu. Cebinden bir perde halkası çıkardı ve ''Bak, bunu senden başkasına vermedim. Bu bizim yüzüğümüz olsun.'' diye yere halkayı küçük kıza verdi. Ama bu da işe yaramamıştı. Kız halkayı alıp yere fırlattı. Bu durum Tom'un gururunu incitmişti. Koşarak sınıftan çıktı. Arkasından Becky de koştu ama Tom'u yakalayamadı. Böyle tatili bitmişti ve öteki öğrenciler sınıfa geliyorlardı. Küçük kız da mecburen sınıfa döndü. Tom, ağaçların arasında yürürken bir yandan da Becky'e arkadaşlıklarının neden önemli olduğunu nasıl anlatabileceğini düşünüyordu. Belki de bir asker olmalıydı. Yıllarca savaşmalı, bütün savaşları kazanmalı ve ünlenmeliydi. Yok, hayır. Daha iyisi de olabilirdi. Kızıl Verlilere katılıp onlarla birlikte avlanmaya gidebilirdi. Adamlarının uzak batının yüksek dağlarını aşarak savaş meydanlarını doldurmalarını sağlayabilirdi. Gelecekte bir gün boyalı bir yüz ve tüylü kızıl derili şapkasıyla Kızıl Verlilerin reisi olarak geri dönebilirdi. O haliyle okula gelip bütün arkadaşlarını korkutabilirdi. O da hoşuna gitmemişti. Daha iyi bir şeyler yapabilirdi. Örneğin bir korsan olabilirdi. Evet bir korsan olabilirdi ve ünü tüm dünyaya yayılabilirdi. İnsanlar onun adını duyduklarında tir tir fitriyeceklerdi. Hızlı gemisiyle karak borcun bayrağı geminin direğinde dalgalanırken... ...nasıl da korkusuzca okyanusları aşacaktı. So ama çok ünlü olduğunda... ...bu eski kasabaya dönecek... ...insanlar şaşkınlık içerisinde... ...onun deniz rüzgarıyla sertleşmiş yüzüne... ...şık korsan kıyafetine, silahına... ...ve üzerine suç yazısı işlenmiş... ...bircüne bakacaklardı. Sanki insanların... ...bu korsan Tom Sawyer diye fısıldadığını duyar gibiydi. Tam bu sırada... Ormanın derinliklerinden oyuncak bir kampetin çalınma sesini duydu. Hemen üzerindeki elbiselerini çıkardı. Bir çalılığın arkasına geçip oracıktaki bir ağacın kurumuş dallarını ok ve yay niyetine eline aldı. O haliyle ormanın içinde deliler gibi koştu. Büyük bir ağacın yanına geldiğinde bir ses duydu. Çevresine dikkatlice bakarak yürümeye başladı. Sanki arkasında bir ordu varmış gibi... Beni burada bekleyin diye emir ver. Ben okumu kullanana kadar burada kalın. Saçısına uzun ile oku yayı ve kılıçıyla Joe Harper çıktı. Dur bakalım. Şerbu ormanından hiç kimse benim iznim almadan geçemez dedi Tom. Gizmor'un adamının hiç insadan izin almasına gerek yoktu. Hem sen de kimsin? Ben Robin Hood'um. Sen Robin Hood'san davran bakalım kılıcına. İki çocuk kılıçlarıyla kıran kırana bir mücadeleye girmişlerdi. Tom yere düşsene dedi. Sen düş ben niye düşeyim ki? Çünkü kitaba göre senin düşman gerekiyor. Kitaba göre ben senin boynuna bir hamle yapıyorum ve sen ölüyorsun. Şimdi arkana dön bakalım ensene vuracağım. Tom'un anımsattığı gibi kitapta ne yazıyorsa o olmalıydı. Joe arkasını döndü ve Tom'un ona vurmasına izin verdi. Şunda da yere düştü. Ölmüştüm. Yerden kalktığında ise aynı şeyi Tom'un da yapması gerektiğini söyledi. Şimdi ben de seni öldürmeliyim ancak bu şekilde eşitliği sağlarız. Ama bunu yapamam çünkü kitapta böyle bir bölüm yok. Ama bu adaletsizlik. Pekala Joe. İstersen Miller'ın oğlu ol ve adamlarınla beni öldür. Ya da ben Nottingham şerefi olayım, sen Robin Hood ol ve beni öldür tamam mı? Tamam. Tamam. İki çocuk uzunca bir süre birbirlerini öldürme oyununa devam ettiler. Ayrılma vakti geldiğinde modern dünyaya ayak uydurmak için giyinip evlerine dönmek üzere ayrıldılar. Tom eve dönerken yolda Hattaberry ile karşılaştı. Hattaberry elinde ölü bir kedi taşıyordu. ''Bu ölü kediyle ne yapacaksın?'' diye sordu Tom. ''Sihirleri tedavi edeceğim.'' ''Sihirleri ölü bir kediyle nasıl tedavi edeceksin?'' Bu iş için kötü bir adamın ölmesini ve gömülmesini beklersin. Gece yarısı olduğunda şeytanlar ortaya çıkar. Şeytanlar ölü adamın vücudunu mezardan almaya gelirler. Onlar görünmezler. Yalnızca sesleri duyulur. Sesleri rüzgar uğultusu gibidir. Şeytanlar tam ölüyü götürürken kediyi peşlerinden salarsın. İşte tam bu anda şeytan ölüyü izle, kedi şeytanı izle, sihirler kediyi izle dersin ve böylece sihirlerden kurtulursun. Tom'a bu çok ilginç gelmişti. Bunu ne zaman yapacaksın? Bu gece. Bugün at verilirmsi gömdüler. Bu gece gece yarısı olmadan mezarlığa gideceğim. Benimle gelir misin? Bak görürsün şeytanlar orada olacak. Tom haklı mezarlığa gideceğini söz verdi ve eve döndü. Bu gece... Her zaman olduğu gibi Tom ve Sid erkenden uyumak üzere odalarına çekilmişlerdi. Tom yatağına yaktığında gece yarısı mezarlıkta hafla tasarladıkları gibi buluşacaklarını ve şeytanları kovalayacaklarını düşünüyordu. Sid çoktan uyumuştu. Tom uyumamak için bir süre trendi ama o da çok dayanamadı. Bir süre sonra uyuyakaldı. Gece yarısı... Bir kedi mi Ama Tom bu sesi duyamayacak kadar derin uykudaydı. Kedinin miyavlama sesine komşulardan biri tepki verdi. Camdan aşağı bağırarak bir saksı fırlattı. Saksı çöp kutusuna çarptığında çöp kutusu gerildi. Çıkan gürültüye kedinin de çığlığı eklenince Tom uyandı. Hemen giyinip camdan dışarıya atladı. Kimseye görünmemek için yerde sürünerek ilerliyordu. Odunluğun damına tırmanıp çevresini kontrol etti. Sonra aşağı atladı ve kedi gibi miyavladı. Karanlıkta ak biberi fini, ölü kedisiyle kendisini beklerken buldu. Birlikte mezarlığın yolunu tuttular. Bir süre sonra iki çocuk mezarlıktaydılar. Kendilerine göre güvenli bir yer buldular. Çalıların arasına çömelip sessizce beklemeye başladılar. Esen Oluzyar'ın çıkardığı ses Tom'u ürkütmüştü. Sesi ruhların çıkardığı sesler sanıyordu. Haklı Bölp'ine sordu. Sence ölüleri rahatsız ediyor olabilir miyiz? Bilmiyorum Tom. Umarım onları kızdırmıyoruzdur. Hak da en az Tom kadar korkuyordu. Sessizlik bir süre daha devam etti. Sessizliği yine Tom bozdu. Sence Atliyalım bizi görüyor mudur? Tabii ki. Onun ruhu şimdi dolaşıyordu ve bizi görüyordu. Tam bu sırada daha kuvvetli bir ses duyuldu. İki çocuk korkudan dona kalmışlardı. Tom, bak sahiden geliyorlar. Şimdi ne yapacağız? Ben nereden bileyim Tom? En iyisi biz hiç sesimizi çıkarmayalım. Sence bizi öldürürler mi? İnan bana hiç bilmiyorum. Keski buraya hiç gelmeseydik. Tom hakkında korktuğunu anlamıştı. ''Haklısın. En iyisi biz hiç hareket etmeyelim. Belki bizi hiç fark etmezler.'' ''Tamam. Elimden geleni yaparım. Ama titrememi engelleyemiyorum.'' ''İmle. Bize doğru geliyorlar.'' İkisi de soluksuz bekliyordu. İleriden gelen ayak seslerini bir fener ışığı izledi. Çocuklar bu ışığı şeytanın ışığı sandılar ve daha çok korktular. ''Aman tanrım bunlar üç şeytan olarak geliyorlar. Mahvolduk dağım.'' Bence sen hemen dua etmeye başla. Tamam dua ederim ama sen korkma bize zarar veremezler. Ne oldu? Bu şeytanlar elbise giyiyorlar. Ama bu olanaksız. Şeytanlar elbise giyemezler ki. Tom şaşkınlık içerisinde Hakk'ı dinliyordu. Hak devam etti. Dinle. En baştakinin sesi sanki Mark sesine benziyor. Evet evet bu ta kendisi. Ne dedin? Macbother'ın gecenin bir yarısına mezarlıkta ne işi var? Bir dakika. Kesinlikle o. Üstelik her zaman olduğu gibi sarhoş. Ah evet o. Bu tarafa geliyorlar galiba. Yanındakini de tanıdım. Kızılderilici o. Üçüncü adam da Doktor Robinson. Burada ne işleri var? İki çocuk daha fazla konuşamadı. Bir adam mezarın yanına geldi. Taşıdıkları fene Dr. Robinson'ın yüzünü aydınlatmıştı. İşte burası. Hadi acele edin. Birazdan ay çevreyi iyice aydınlatacak. Bir süre yalnızca kazma ve kürek sesleri duyuldu. Adamlar konuşmadan çalışıyorlardı. Daha sonra kazma sesleri de kesildi. Ay ışığının aydınlatmaya başladığı yerde oturun ve kızılderili çoğunun ölüyü mezardan çıkardığı görüldü. Daha sonra ölüyü bir battaniyeye sardılar ve iki ucundan iple bağladılar. Bu işlemden sonra ilk konuşmayı oturun yaptığı duyurdu. İş tamam doktor, şimdi bize beşer dolar daha fazla vereceksin. Anlamadım, dedi doktor. Otur doğru söylüyor, beşer dolar daha fazla vereceksin. Bu da ne demek oluyor? İşe başlamadan önce ne kadar alacağınızı konuşmuştuk. Şimdi size ne kadar anlaşmıştık o kadarını vereceğim. Evet dedi kızılderli çoğu ama sen bana bundan çok daha fazlasının borçlusun. Belki sen unutmuş olabilirsin ama ben unutmadım. Bundan beş yıl önce kapınızı çalıp bir parça ekmek istemiştim. Senin baban beni hırsızlıkla suçlayıp bir de güzel pataklamıştı. Senin babanın yüzünden çocukluk yıllarım hapiste geçti. Bunu unutmuş olduğumu düşündün değil mi? Şimdi elimdesin ve bunu ödeyeceksin. Bu sözlerden sonra Kızılderli Joe doktora doğru yürüdü... ...havada yumruğu belirdi. Ama doktor daha atik davranarak Kızılderli çocuğun karnına bir yumruk attı... ...Joe gelecekti. Beklemediği bir olduğu için hem canı yanmıştı... ...hem de daha çok benkelenmişti. Oturuş uçağını çekip doktorun üzerine yürüdü. Arkadaşıma nasıl vurursun?'' İki adam boğuşmaya başladılar. İkisi de yer diğerini yere düşürmeye çalışıyordu. Boğuşma yaşasında Potter elindeki bıçağı yere düşürmüştü. Bunu gören Joe bıçağı kaptı ve kullanmak üzere fırsat kollamaya başladı. Ama doktor Potter'ın attığı sıkı bir gümrük karşısında dengesini yitirip yere düştü. Düştüğü yerde gördüğü tabuta ait bir tahta parçasını kaptığı gibi Potter'ın kafasına geçirdi. Potter kendinden geçerek yere yığıldı. Doktor arkasını döndüğünde Joe'nun elinde bıçakla ona baktığını gördü. Bu kez Joe daha atak davranarak doktora öyle bir saldırdı ki doktor karnına saplanan bıçakla yere yığıldı. Tom ve haklı bir refin, bulutların tekrar ayı örttüğü dakikaları fırsat bilerek oradan arkalarına bile bakmadan hızla uzaklaştılar. derli Joe doktorun öldüğünden emin olmak için yanına gitti, nabzını yokladı. Doktor artık yaşamıyordu. Poturun baydanlığını fırsat bilerek doktorun ceplerini karıştırdı. Paralarını ve saatini alıp cebine koydu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi Poturun yanına çömelip onun ayılmasını bekledi. Elinde tuttuğu bıçağı da Potter'ın eline tutuşturdu. Birkaç dakika sonra Potur inlemeye başladı. Artık kendine gelmeye başlamıştı. Bana ne oldu Joe? Aman tanrım doktor! Doktor! Bunu ben yapmadım değil mi? ''Çok üzgünüm Potter. İkiniz öylesine öfkeli dövüşüyordunuz ki araya bile giremedim. Adeta gözün dönmüştü. Bıçağı ona sapladın, o da son bir hamleyle elindeki tahta ile kafana vurdu ve ikiniz de yere yığıldınız.'' ''Ben böyle bir şey yapmış olamam Joe. Şimdi ne yapacağız?'' ''Lütfen bu olaydan kimseye söz etmeyelim. Sana yaptığım iyilikleri bir düşün. Burada daha fazla vakit yitirmeyelim. Yaşadıklarımızı da unutalım. Hadi koş.'' Tom ve Hak hala koşuyorlardı ama artık güçleri kalmamış yavaşlamaya başlamışlardı. Biraz ileride bir ahır göründü. Bir koşu içeri girdiler ve rahatlamaya çalıştılar. Solukları düzene girdiğinde Tom... ''Hak, şimdi ne olacak? Sence doktor ölmüş müdür?'' ''Doktor ölmüşse biri asılacak demektir. Sence bizi asarlar mı?'' ''Sen ne diyorsun Tom? Bizi orada kimse görmedi ki.'' Peki gördüklerimiz birini anlatsak mı? Aklını mı kaçırdın sen? O zaman bizi kızılderileceği o asar. Bu aramızda sır olarak kalmalı. Hiç kimseye hiçbir şey söylememeliyiz. Hmm, evet en doğrusu bu. An içelim ve hiç kimseye bir şey söylemeyelim. Hadi ellerimizi kavuşturalım ve an içelim. Hayır bunu kağıda döküp pan akıtarak ant içelim. İki çocuk anlaşmışlardı. Onun samanlığın köşesine dayalı duran kara bir tahta parçasını eline aldı. Cebinden mavi tebeşirini çıkardı ve ay ışığını kağıda yansıyacak biçimde ayarladıktan sonra yazmaya başladı. Tom Sawyer ve haklı Barry Fane, ölene dek ağzımızı sıkı tutup bu sırrı mezara dek taşıyacağımıza anlaşıyoruz. Tom, çekidinin değerlerinden bir parça ip kestikten sonra bu ipi parmağına sıkıca dolayarak parmağını kanattı. Kanayan parmağıyla anlaşmanın üzerine T.S. harflerini yazdı. Aynı işlemi hafda yaptı. O da HF harflerini yazdı. Böylelikle anlaşmaları tamamlanmış oluyordu. Cinayet haberi bütün kasabaya bir anda yayılmıştı. Günün öğle saatlerinde ise ölünün yanında bulunan kanlı bıçağın Potter'a ait olduğu biliniyordu. Çok geçmeden Şerif Potter'ı tutuklamıştı. Şerif Potter'ı kelepçelerle hapse götürürken Tom onları görmüştü. Kızıl devre Joe ise olanları bir ağacın arkasından izliyordu. Potur Joe'yu fark edince bağırmaya başladı. Joe anlat onlara suçlu olmadığımı söyle hadi bir şeyler söyle. Potur Joe'ya yalvarırcasına haykırıyordu ama Joe hiç oralı olmadı. Arkasını döndü ve oradan uzaklaştı. Bu olaydan Tom çok etkilenmişti. Potter hapisteydi. Ve kısa bir süre sonunda asılacaktı. Joyce ise ortalıkta özgürce dolaşabiliyordu. Tom'un onun dışında bir sorunu daha vardı. Peki çok hastaydı. O denli hastaydı ki ölebilirdi. Tom yaptığı bütün yaramazlıklara son vermişti. Artık eski Tom gibi davranmıyordu. Sid ve Poli de ondaki değişikliğini farkına varmıştı. Teyzesi Tom'un da hasta olmuş olabileceğini düşünerek ona bir sürü ilaç hazırlamıştı. Her gün Tom'a bir sürü ilaç içiriyordu ama ilaçların hiçbir etkisi olmuyordu. Bir akşam yemeğinde Seed Tom'a niçin her akşam sayıkladığını sordu. Tom oldukça güç durumda kalmışken onu teyzesi kurtardı. Korkun cinayetin etkisinde olduğunu biliyorum. Buna benzer güçleri ben de görüyorum. Zamanla düzeliriz dedi. Poli teyze... Tom için yeni bir ilaç keşfetmişti ve tadı oldukça garip olan bu ilacı içmesi için Tom'u zorlamıştı. Tom ilaçtan bir kaşık aldı ve bağırmaya başladı. İlaç bir şey bu. Önemli olan sana iyi gelecek olması. Her gün bu ilaçtan ikişer kaşık içmeni istiyorum Tom. Tom bu ilaçtan kurtuluşu olmadığını düşünerek teyzesine ilacı çok severek içtiğini hissettirmek istedi. Her gün teyzesi söylemeden ilaçtan içmeyi önerecekti. Birkaç gün bu planını başarıyla uyguladı. Teyzesi hiç şeyden kurtulanmıyordu. Oysa Tom, içmesi gereken her kaşık iğrenç ilacı döşemede oluşmuş bir aralığa boşaltıyordu. Bir gün yine döşeme aralığını ilaçla iyileştirmeye çalışırken, teyzesinin sarman kedisi miskin odaya girdi. Kedi, Tom'un elindeki kaşığa iştahla bakıyordu. Bu bakış sanki Tom'a kedinin ilacı tatmak istediği hissini verdi. Tom kediyle konuşmaya başladı. Bunu denemek istediğinden emin misin? Kedi ilacı takmak istiyormuş gibi davranıyordu ya da Tom öyle anlamak istiyordu. Kediyi yakaladı ve ilacı ağzına boşaltıverdi. Zavallı miskin iki metre havaya sıçradı, acı bir çığlık attı ve odanın içinde dört dönmeye başladı. Bu denli hızlı koşuşturuyordu ki odadaki sandalyeleri devirmişti. Sonra masanın üzerine sıçradı. Masanın kenarlarında bir cambal gibi sallanarak yürüyordu. Öyle sesler çıkarıyordu ki yaşamından çok memnun olduğunu sanırdınız. Bütün bu gürültüleri ve garip sesleri duyan pul teyze oduya geldi. Neler oluyor bu gürültü ne diye sordu ve o anda kediyi gördü. Bu kedinin nesi var diye sordu. Tom kendini gülmekten alamıyordu. O derne eğleniyordu ki teyzisinin sesini bile daha yeni duymuştu. Aa, Poli teyze, gerçekten bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Niçin böyle davranıyor bu kedi? Gerçekten bilmiyorum teyze ama kediler mutlu olduklarında hep böyle davranırlar. Poli teyze, şaşkın şaşkın kediye bakarken gözü yerde duran ilaç kaşığına takıldı. Tom onun bakışını fark ettiğinde artık çok geçti. Poli teyze, yerden kaşığı aldı. Bir kediye bir de Tom'a baktı. Sonra Tom'u her zamanki gibi kulağından tuttuğu gibi yerden kaldırdı. Kediye ilaç içirdin, değil mi? Seni yaramaz çocuk, hiç akıllanmayacaksın değil mi? Tom yine akıllı davranarak teyzesinin dışından bir kez daha kurtulmayı başardı. Çünkü o çok yalnız bir kedi ve ona ilaç verecek bir teyzesi bile yok. Zavallı kadın çok duygulanmıştı. Tom'un kulağını bıraktı ve onu kucakladı. Bir süre sessizlik oldu, daha sonra geyzesi odayı terk etti. Tom'da, yaptığı yaramazlıktan biraz pişman ve kendine yapay hissederek, hiç de adalet olmayan bir dünyaya doğru yürüyüşe çıktı. Kendini çok mutsuz ve çok huzursuz hissediyordu. Joe Harper'la karşılaştığında, ona evde ve gerçek dünyada karşılaştığı huzursuzlukları anlatmak istedi. Bir de baktı ki, Joe Harper da ona kendi yaşadığı mutsuzlukları anlatmak istiyordu. Annesi Joe'yu kremalı pasta yediği için cezalandırmıştı. Oysa o kremalı pastaya dokunmamıştı bile. Joe kendini o denli yalnız hissetmişti ki kendisini uzak köylere atıp bir dilim ekmeğe muhtaç kalınca yiyeceğini süründürüp sonra da ölmeyi tasarlamıştı. Tomsa kendilerini üzmemeleri gerektiğini, bu işten kurtulmanın daha iyi bir yolu olduğunu söylemişti. İkisi de birer korsan olacaklardı. Joe ve Tom ırmak boyunca yürümeye başladılar. Mississippi ırmağı bir buçuk metre genişliğindeydi. İleriye doğru bakıldığında küçük ve üzeri ağaçlarla katlı bir adacık görünüyordu. Bu ada Jackson'ın adası olarak bilinirdi. Bu adada hiç kimseler yaşamazdı. Hiç kimse orada ne olduğunu da merak etmezdi. Bu ada Joe'ya ve Tom'a korsanların buluşabileceği güzel bir yer olarak geldi. Bu adanın Illinois yöresinde tam anlamıyla balta girmemiş ormanlar vardı. Bir an için bu ormanda binlerce korsanın yaşıyor olabileceğini düşünmeleri ikisini de ürpertti. İçlerinde bu adaya gitmek ve korsanları bulmak için dayanılmaz bir istek duydular. Zaten ikisi de... İşittikleri azarlardan kurtulmanın yollarını arıyorlardı. İşte bu, kurtuluş için mükemmel bir fırsattı. Bugün o adaya gidilecek ve korsanlar bulunacaktı. Sonra ikisi birden haklı bölükünü aramaya başladılar. Onu bulduklarında, hak onlara seve seve katılacağını söyledi. Üçü bir araya gelerek plan yaptılar. Gece yarısı, ırmağın kıyısında buluşacaklardı. Her biri koltalarını misinalarını... ...ve tıpkı bir korsan ustalığıyla çalabilecekleri her türlü yiyeceği getireceklerdi. Kendilerini dehşet saçan korsanlar olarak hissediyorlardı. Gece yarısı sözleştikleri gibi üçü ırmak kıyısında buluştu. Tom yalnızca bir parça soğuk et çalabilmişti. Eli kolu dolu bir halde çalıların arasına gizlendi. Çevresini dinlediyse de hiçbir şey duyamadı. Kuskocaman ırmak bir çarşaf gibi görünüyordu. Her zamanki gibi şifreli ıstığını çalmayı denediğinde ilerlerden ıstığına yanıp geldi. Bir an duraksadı, sonra bir korsan olduğunu ve korkmaması gerektiğini düşündü. Bir korsan gibi cesur olmalı ve orada kimin olduğunu bulmalıydı. ''Kim var orada?'' ''Ben kızıl elli Hakfen'im.'' ''Ben de denizlerin korkulu rüyası Joe Harper.'' ''Ya sen kimsin?'' ''Tom Sawyer, İspanya'nın kara korsanı.'' ''Çocuklar?'' Okudukları korsan kitaplarından etkilenerek buldukları bu isimlere bayılmışlardı. Tom öteki iki korsana, öyleyse parolayı söyleyin diye bağırdı. Joe ve Hat, kan korsanlara yakışır bir parolaya haykırdılar. Kan! Buldukları sala atladıkları gibi adaya doğru yolak koyuldular. Adaya yaklaştıkça heyecanları daha artmıştı. Üçü de gerçek birer korsan gibi davranıyorlardı salı durdurup adaya gerçek bir korsan olarak çıktılar. Eşyalarını yerleştirecek uygun bir yer aradılar. Bu iş için bir ağaç kovuğu yeterliydi. Tom çalabildiği soğuk eti, Joyce'a yanında getirdiği ekmeği ve fasulyeyi, hatta bulabildiği tencere tava gibi mutfak kereçlerini o kovuğa yerleştirdi. Tom kendisine aç hissettiğini söyleyince, öbürleri de bir şeyler yemek istedi. Yemeklerini yerlerken, Artık hiç azar işitmek zorunda olmadıklarını düşündüler. Hatta bu düşüncesini ilk olarak Tom açıkça söyledi. Artık azar işitmek yok. Sabahları erken kalkıp okula gitmek yok. Pazar günleri banyo yapmak yok. Dua ezberlemek yok. Huck ve Joe da onun söylediklerini onayladılar. Bir süre sonra çocukların uykusu gelmişti. Yarı uykulu söyleşip hayaller kuruyorlardı. Huck uykulu bir ses tonuyla... Korsanlar neler yaparlar? Ee, korsanlar, çok eğlenirler, gemileri işgal ederler, sonra onları yakarlar, gemideki herkesi soyup sonra da onları öldürürler diye Tom anlatırken Joe, ama kadınlara zarar vermezler, kadınları kendi adalarına götürürler diye ekleme yaptı. Neden kadınları öldürmezler diye sordu Bilmiyorum dedi Joe, ama kahramanlar asla kadınlara zarar vermezler. Hepsi de çok yorgundu, konuşma kesilmişti ve uykuya dalmışlardı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Tom, arkadaşlarını da uyandırdı. Hep birlikte adanın civarında yürüyüş yaptılar. Adanın değişik güzelliklerini keşfettiler. Ağaç kovuğuna koydukları yiyeceklerinden yediler ve yüzdüler. Akşamı geçirdikleri yere geri döndüklerinde ise Sallarını bıraktıkları yerde bulamadılar. Dalgalar salı alıp götürmüştü. Bu olay onları üzmedi çünkü burası onların korsan adasıydı ve buradan ayrılmaya hiç niyetleri yoktu. Çocuklar adada bu kadar mutlu bir biçimde dolanırken doğanın sessizliğini bozan bir gürültü duyuldu. Çalıları yararak, ağaçlara çarparak ve çiçeklerin arasında yuvarlanarak gürültünün geldiği yere doğru koştular. Irmağın kıyısına geldiklerinde ağaçların arkasına gizlendiler. Irmakta en azından üç tane buharlı gemi vardı. Hepsinin de içi tıtlım tıtlım doluydu ve içindeki insanlar aynı anda gemiden ırmağın dibini görmeye çalışırcasına aynı noktaya bakıyorlardı. Bu arada o gürültü bir kez daha duyuldu. Tom bu gürültünün ne olduğunu anlamıştı. Bu bir siren sesi. Siren çekildiği zaman biri boğulmuş demektir. Biri boğulmuş onu arıyorlar. Hatta Tom'un söylediklerini onayladı. Geçen yaz Bill Turner boğulduğunda da aynı şeyi yapmışlardı. Kim boğuldu acaba diye sordu Joe. Üç çocuk bir an sessiz kaldılar. Sessizliği yine Tom bozdu. Hey bunlar bizi boğulduk sanıyorlar. Baksanıza bizi aramaya çıkmışlar. Herkes onları arıyordu. Bu düşünce onları çok etkilemişti. Artık gerçek anlamda birer kahraman olduklarını düşünüyorlardı. İnsanlar onları özlemiş olmalıydı. Belki de arkalarından ağlıyorlardı. Belki de bu zavallı çocuklara yaptıkları haksızlıklardan dolayı pişman olmuşlardı. Birbirlerini hiç ses çıkarmamaları için uyardılar. Gemileri saatlerce gizlendikleri yerden seyrettiler. Gemiler onları aramaktan umudunu kesince... Geri döndüler. Çocuklar da balık durup akşam yemeklerini hazırlamaya başladılar. Yaptıkları şeyden gurur duyuyorlar. Yemeklerini yerlerken kasabadaki insanların onları nasıl andıklarını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Bu konu konuşulurken de ailelerinin üzgün olduğu düşüncesine kapıldılar. Korkalığı sessizlik katladı. Aslında onların üzülmelerini istemiyorlardı. Onların üzgün olduklarını düşündükçe eğlenemediler. İyice karanlık bastırınca uykuya çekildiler ama Tom bir türlü uyuyamıyordu. Evde neler olduğunu merak ediyordu. Poli teyzesi çok üzülmüş müydü acaba? Sid onu özlemiş miydi? Tom sabaha karşı yattığı yerden doğrulup korsan arkadaşlarına baktı. Sonra hemen yarı başına duran ağacın gövdesinden aşağıya doğru sarkan ağaç kabuklarını kendisine doğru çekti ve kopardı. Cebinden mavi tebeşirini çıkardı ve yazmaya başladı. Daha sonra ağaç kabuklarından birini ceketinin cebine, öbürünü de John'un şapkasının altına koydu. Cebinden çıkardığı en değerli eşyalarını da bu şapların altına yerleştirdi. Beyaz bir tebeşir, küçük bir lastik top, üç balık kançası ve asla yenilmeyen hilesi. Arkadaşları uyurken sessizce oradan uzaklaştı ve adanın Illinois kıyısına doğru koştu. Yüzerek karşıya geçebileceğini düşünüyordu. Suyu kontrol etti. Çok derin değildi. Bir süre yüzdü, sonra yüzmesine gerek kalmadı, akıntı onu sürükledi dırmaktan çıkarken her yanından sularak akıyordu. Cebini kontrol etti ve mesajın sağlam olarak yerinde durduğunu hissedince çok rahatladı. Tam bu sırada Sankt Petersburg'un tam karşı kıyısında duran ve gecenin son geçişini yapacak olan buharlı gemiyi fark etti. Tekrar suya daldı. Sessizce yüzerek buharlı geminin her zaman arkasına asılı duran kurtarma kayığına doğru ilerledi. Teknenin içerisine gizlice girdi ve saklandı. Onu hiç kimse fark etmemişti bile. Buharlı geminin kıyıya ulaşması yalnızca birkaç dakika sürmüştü. Tom kıyıya ulaşıldığında öteki yurtulara hiç görünmeden teyzesinin evine doğru koşmaya başladı. Tom poli teyzesinin evinin çitlerinden çevresine göz atınca teyzesinin oturma odasında dolaştığını duydu. Bu odanın penceresinden teyzesini de görebiliyordu. Odadan dışarıya doğru bir ışık süzülüyordu. Aslında odada yalnızca teyzesi yoktu. Birkaç insanın da sesi duyuluyordu. Tom, bu seslerin kimlere ait olduğunu çok iyi biliyordu. Sid, Tom'un ablası Mary ve John'un annesi. Yatakla kapı arasındaki masanın çevresinde oturmuş hep birazdan konuşuyorlardı. Tom, kapıyı sessizce açarak içeri girmeye çalışacaktı. Kapıyı yavaşça araladığında... Kapıdan gelen bir gıcırdama sesi yükselme, hep bir ağızdan yapılan konuşmalar birdenbire verdi. Bu kedi çok yaramaz, herhalde içeriye girmeye çalışıyor, Sid git ve kapıyı kapa diyerek poli sidi kapıya yolladı. İşte tam bu sırada Tom bir hamle yaparak yatağın altına kendini atıverdi. Yine çok şanslıydı ve onu hiç kimse görmemişti. İyice geriye doğru çekildi. Kıvrıldığı yerden teyzesinin ayaklarını görüyor ve tüm konuşulanlara tanık olabiliyordu. Poli teyzenin söylediklerinden çok üzgün olduğu anlaşılıyordu. Aslında o çok iyi niyetli bir çocuktu biraz yaramazdı ama yüreğinde kötülük yoktu dedi ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Poli teyzenin hıçkırıklarına Joe'nun annesinin hıçkırıkları karıştı. Benim küçük oğlum da öyleydi, başı dertten hiç kurtulmazdı ama o her zaman çok iyi niyetliydi. Keşke ona kremalı pastayı yediği için o denli kötü davranmasaydım. Zaten sonradan anımsamıştım, pastayı o yememişti. Ben onun bozulmuş olduğunu düşünüp şöpe atmıştım. Suçsuz yere onu hırpaladım. Ya bir daha hastanı göremezsem? Oh benim zavallı küçük çoğum. İki kadının hıçkırıkları birbirlerine karışmıştı. Sil sesi titreyerek konuşmaya başladı. Umarım hala hayattadır. Keşke daha iyi bir çocuk olsaydım da. Sus bakayım. Böyle konuşmanı istemiyorum. Şimdi o burada yok. Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğiz. Onun hakkında olumsuz tek bir söz duymak istemiyorum. Onsuz nasıl yaşarım ben? Joe'nun annesi Politeize'yi onayladı ve yine Joe hakkında bir şeyler anlatmaya başladı. Daha geçen gün onu çatapatlarla oynarken yakaladım. Beni gördüğünde zavallı çocuk korkusundan çatapatı nereye bırakacağını şaşırdı. Sonra elinden fırladı ve benim burnuma çarptı. Peki ben ne yaptım? Sanki mahsustan yapmış gibi çocuğu bir güzel patakladım Böyle olacağını bilseydim ona tek bir fiske bile vurur muydum? Oo, bayan Harper neler hissettiğinizi o denliyi anlıyorum ki inanın ben de sizin gibi hissediyorum. Daha iki gün önce ona içmesi için verdiğim ilacı kediye içirdi. Kediyi görmeliydiniz, Aklını oynatmış gibiydi. kulaklarından tavana asacaktım onu ama yalnızca bir kulağını çekmekle yetinebildim. Zavallı çocuk, keşke bana yalnızca o ilacı içmek istemediğini söyleseydi. Şimdi ben onsuz ne yapacağım? O bana sevgili kız kardeşimin emanetiydi. Kadıncağız hıstırıklara boğuldu. Tom, teyzesinin ve Joe'nun annesinin... Bu denli üzülmesine dayanamadı. Az yatağın altından çıkıp teyzesinin boynuna atlayarak, ''Ben ölmedim teyzeciğim bak hala yaşıyorum.'' diyecekti. Kendisinin güç tuttuğu ve yatağın altında ağlamamak için dudaklarını ısırarak bekledi. Artık neler olduğunu daha iyi anlayabiliyordu. İlk başta herkes çocukların yüzerken boğulduklarını düşünüyordu. Fakat daha sonra ırmak kıyısından bir teknenin kaybolduğunu fark edip çocukların bu tekneyle ırmakta bir gezintiye çıkmış olabileceklerini düşünmeye başladılar. Daha sonra söz konusu teknede ırmakın başka bir köşesinde terk edilmiş durumda bulununca, bu kez de çocukların ırmakta sürüklenmiş olabilecekleri olasılığı üzerinde durdu. Pazar gününe deyin çocuklardan bir haber anlamazsa, pazar günü kilisede çocuklar için bir cenaze töreni yapılacaktı. Yani herkes onların ölmüş olduğunu kabul edecekti. İçi kadın Joe'nun annesi oradan ayrılana dek ağlamaya devam etti. Poli teyze yorgunluktan koltuğunda uyuyakaldı. Sid zaten çoktan uyumuştu bile. Tom yatağın altından sessizce çıktı. Poli teyzesine sevgiyle uzaktan bir göz attı. Onları uyandırmadan sağ olduğunu yazdığı ağaç kabuğunu bırakacak bir yer aradı. Bir an durdu ve notu bırakmaktan vazgeçti. Neredeyse gün doğacaktı. Artık Joe ve Hak'ın yanına dönmeliydi. Ayak parmaklarının ucunda odayı terk etti. Buharlı geminin teknesine atladığı gibi adamın yolunu tuttu. Tekneden indi, yolun kalanını yüzerek ve yürüyerek tamamladı. Sabah olmuştu artık. Güneş yükselmişti. Joe ve Hak, Tom'un korkup kaçmış olabileceğini düşünüyorlardı. Bence sen yanılıyorsun Hak. O bizi yüzüstü bırakmayacak kadar gururludur. Kesin kesmişin peşindedir. Bak görürsün, biraz sonra burada olur. Bence o korktu. Olsun bütün kahvaltı da bize kalır. Ha! Kutsal kitap giden kişi sabah kahvaltısına kadar gelmezse kalanlar sizindir der. Çok haklısın Joe. İşte kahvaltıya geldim size anlatacaklarım var diyen yani Tom kamp ateşinin yanında belirivermişti. Tom, bütün gece yaptıklarını biraz da abartarak anlattı. Bütün gece çalıştığı için de bütün gündüz boyunca uyumayı hak ettiğini düşündü. Arkadaşları da ona hak verdiler. Tom uyudu, Joe ve Hatta avlanmaya çıktılar. Pazar günüydü. Bütün kasaba halkı kilisenin bahçesinde toplanmıştı. Herkes yargıcın o gün ölen çocuklar için yapacağı konuşmayı dinlemeye gelmişti. Kasaba halkı çok üzgündü. En çok da politi ve John'un annesi. Kilisenin bahçesi çok kalabalık olmasına karşın büyük bir sessizlik vardı. Sonunda tören başladı. Yargıç konuşmasını yapmak üzere kürsüdeki yerine aldı çocuklar artık resmen ölü sayılıyorlardı. Rahip konuşmaya başladı. Tom'un, Joan'un ve Hakk'ın iyi yanlarından ve yeteneklerinden söz etti. Onlar hakkında olumsuz tek bir söz edilmiyordu. Bütün kadınlar matem elbiseleri içindeydiler. Politenzeta kadar üzgün olan Mary, ağlamaktan morarmış gözleriyle başını dik tutmaya çalışıyordu. Tören bitiminde St. Petersburg halkı birbirlerine baş sağlığı dileklerini sunarak... ...oradan ayrılmak üzere hareket etmeye başlamışlardı ki... ...kilisenin bahçesinde üç yaramaz belir verdi. Ortalık olduğundan daha da sessizleşti. Tom, Joe ve Huck sıklam kilisenin bahçe kapısında duruyorlardı. Cenaze törenine yetişebilmek için üç çocuk buldukları bir ağaç kütüğünün üzerinde kollarını ve ayaklarını kürek olarak kullanarak saatlerce yüzmüşlerdi. Biraz gecikmişlerdi ama olsun yaşadıklarını herkes görebilirdi artık. Sessizliği Poli çığlığı bozdu. Tom güzel oğlum benim yaşıyorsun. Poli Teyze ve Bayan Harker çığlıklar atarak bu çok sevdikleri iki çocuğu kucakladılar ve onları doyasıya öptüler. Tom daha fazla öpülmek istemiyordu. ...kaçmak istediği zaman Mary de onu yakalayıp öpücüklere boğdu. Bayan Harker'da oğlu Joe'yu aynı biçimde kucaklamıştı. Sadece Hatta sarılacak kimse yoktu. Hat kendisini orada fazlalık gibi hissetmişti. Hiç kimseye sezdirmeden oradan uzaklaşmayan niyetlendi. Tom bu durumu fark etti ve... ...Voli ise niçin hiç kimse Hatta sarılmıyor... Ona sarılmak isteyecek biri mutlaka vardır değil mi diye sorunca Politeyze hiç düşünmeden Hakk'ı da kollarının arasına aldı. Politeyze Hakk'a öylesine bir sevecenlik göstermişti ki Hak eskisinden daha da rahatsız hissetmişti kendisini. Günü sonunda herkes huzur içinde evine çekildi. Politeyze o gece Tom'a çok iyi davrandı ama arada bir de onu çok merak ettiği için azarlamayı ihmal etmedi. Sabah kahvaltısında bile aynı konu konuşuluyordu. Seni o denli merak ettim ki bir haber verebilirdin değil mi Tom diye sordu Poli teyze. Elbette akıl edebilseydi kesin kesin haber verirdi dedim Mary. da akıl edemedim. Aslında bunu yaptım sanıyordum sonra düş olduğunu anladım. Oysa o denli de gerçek gibiydi. Hatta senin neler söylediğini bile söyleyebilirim teyzeciğim. Sahi mi söylüyorsun Tom peki neler söylüyordum düşünde? Poli yine çok duygulanmıştı. Hangi akşam olduğunu şimdi tam olarak anımsamıyorum ama sen, Sid ve Bayan Harper bu odada oturuyordunuz. Hepiniz çok üzgündünüz diyerek Tom anlatmaya başladı. Gerçekten de öyle siz yokken hep ağladık diye doğruladı Poli Şimdi hayal meğer anımsıyorum ama galiba bir ara kapı gıcırtısı duyuldu ve senin Sid'i gidip kapaması için yolladın. Evet aynen öyle oldu. Ben kediyi içeriye girdi sanmıştım. Biraz daha zorla kendini Tom bakalım neleri anımsayabileceksin. Tom doğrusu çok iyi numara yapıyordu. Sanki anımsamaya çalışıyormuş gibi yaparak... ...gerçekten gördüklerine bir düşmüş gibi anlatmaya çalışıyordu. Galiba sen benim için çok güzel şeyler söylüyordun. Benim kötü bir çocuk olmadığımı... ...aslında yalnızca biraz yaramaz olduğumu söylüyordun. Çok doğru Tom çok doğru... Bakın düşler yalan değilmiş. Tom bizim acımızı hissetmiş. Sonra Bayan Harper da aynı biçimde ağlamaya başladı. O da Joe için aynı şeyleri söylüyordu. Hatta onu gereksiz yere dövdüğü için acı çekiyordu. Harika gidiyorsun Tom bu bir mucize devam et. Sonra Sid dedi ki... Ben hiçbir şey söylemedim dedi Sid. Ama ben anımsıyorum. Sen düşündü benim keşke daha iyi bir çocuk olmam gibi bir şey söyledin. Ama Poli teyzem seni susturdu. Evet bu da doğru Tom. Poli teyze Tom'un çok niyetli bir çocuk olduğunu düşünüyordu. Sonra bayan Harp'u Joe'yu bir çatapat için nasıl dövdüğünü de anlatıp ağlamıştı. Teyzesi hayretler içinde kalmıştı. Tom'un ermiş olabileceğini bile düşündü. Sonra gözü duvarda duran saate ilişti. Biraz daha çene çalacak olursak okula geç kalacaksınız. Hadi ayaklarını bakalım. Sid, Tom'un yalnızca bir düş ve bu denli ayrıntıyı nasıl da anımsayabildiğine şaşmıştı. Bu işin içinde başka bir iş var diye düşündü. Okul yolunda her zamankinden daha farklı yürüyordu. Sanki herkes ona bakıyor ve onu gösteriyordu. Herkes onun bir kahraman olduğuna inanıyordu. Okul yolunda Veki'ye de rastladık. Gayet iyi görünüyorlarca iyileşmiş olmalıydı. Tom ona içten bir diricik gönderdi ama Becky başını çevirdi. Öğretmenleri hep bir doktor olmak istemişti. Bu yüzden hep anatomi kitapları okurdu. Sınıfta öbür öğrenciler ödevlerini yaparlarken o hep dizli çekmecesinden bir anatomi kitabı çıkarır ve onu okurdu. Öğrenciler de öğretmenlerinin ne okuduğunu merak ederlerdi. Öğretmenleri de okuduktan sonra çekmecesine kilitlerdi. Çocuklar o gün yavaş yavaş girmeye başlamışlardı. Veki, öğretmeninin çekmecesinin açık olduğunu fark etti. İçinde de bu anatomi kitaplarından biri duruyordu. Dayanamadı ve kitabı eline aldı. Sayfalarını çevirmeye başladı. Çok ilginç bir resim gördü. İlgiyle o resme bakarken yanında Tom belirdi. Tom da resme bakmak istedi ama Veki buna izin vermedi. İki çocuk aralarında itişip kıkışmaya başladılar. Beki kitabı Tom'un elinden öyle bir çekti ki ikisinin de görmek istediği resim tam ortadan yırtıldı Beki bağırmaya başladı Tom Sawyer senden nefret ediyorum Şimdi beni şikayet edeceksin ve ben cezalandırılınca da çok mutlu olacaksın Ben şimdiye değin hiç cezalandırılmadım Senden nefret ediyorum işte nefret ediyorum Ağlamaktı ve hırsla dolu olarak sırasına oturdu Bu kızları anlamak dolanaksız Ceza alınca ne oluyor sanki de kimin kim takar? Öğretmene ben söylesem ne olur söylemesem ne olur? Öğretmen herkese teker teker kimin yaptığını zaten soracaktır. Sıra Bekiye gelince de o yanıt vermeden onun yaptığı anlaşılacaktır. Kızlar yalan söyleyemez yüzlerinden belli olur. Cezalandırılacak başka şansı yok. Herkes yerine oturduktan sonra öğretmen sınıfa girdi. ders de anlatırken ne zaman kızların oturduğu yana baksa tıpkı kırmızı oluyordu. Bir saatlikler sonunda öğretmen çocuklara bir ödev verdi. Çocuklar ödevlerini yaparlarken o da anatomi kitabını çekmeceden çıkardı. Okumaya başlayacakken yakılmış sayfayı gördü, öfkeyle yerinden kalktı. Bunu kim yaptı? Sınıfta çıt yoktu. Öğretmen herkesin gözünün içine bakarak sorusunu yeniledi. Sonra teker teker sormaya başladı. Benjamin Rogers... Bunu sen mi yaptın? Hayır efendim. Joseph Parker sen mi yaptın? Hayır efendim. Rebecca Thatcher. Becky pancar gibi olmuştu. Titriyordu. Tom ise onu izliyordu. Yanık ver bana bunu sen mi yaptın? Tom dayanamayıp ayağa kalktı. Ben yaptım. Herkes dönüp Tom'a baktı. Peki de şaşkınlıkla ona bakıyordu. Tom yine sınıfın kahramanı olmuştu. Ama yaptığı özveri Veki'ye değerdi doğrusu. Sınıfın köşesinde öğretmeni onu cezalandırırken o yan göğse Veki'ye bakıyordu. Veki de sevgi ve minnettarlıkla ona. Bu durum bütün cezalara bedeldi. Okul bitmiş Tom da eve dönmüştü. Teyzesi mutfakta onu bekliyordu. ''Tom, bugün seni kulaklarından tavana çivilemeye kararlıyım. Ne yaptın yine? Daha ne yapacaksın? Bugün öğleden sonra Bayan Harper'ın evine gittim. Bana anlattığın düşü ona da anlatmak istedim.'' ''Ama o bana daha ilginç bir şey söyledi. Sahime ne söyledi?'' Joe ona olanları anlatmış. Sen o gece buraya gelip yatağın altına gizlenerek bizi dinlemişsin. Herhalde çok eğlenmişsindir.'' ''Çok yanılıyorsun teyzeciğim. İnan bana öyle bir niyetim yoktu.'' ''Niçin geldin be hiç sesini çıkarmadan geri döndün o zaman?'' ''Buraya size iyi olduğunuzu haber vermek için gelmiştim. Siz bizim boğulduğumuzu düşünüyordunuz. Üzülmenizi istemiyordum. Aslında yatağın altından çıkıp size ''Biz yaşıyoruz'' diyecektim ama sizin kilisede bir tören yapacağınızı duyunca vazgeçtim. Kiliseye gelerek size bir sürpriz yaparız diye düşündüm. Sonra da sana yazdığım notu cebime geri koydum. Ne notuymuş o? Bir ağaç kabuğuna yazmıştım, biz yaşıyoruz ölmedik diye yazmıştım diyerek Poli yazmış olduğu notu gösterdi. Poli teyze, yine çok etkilenmiş, gözyaşları yanaklarından aşağıya doğru süzülmeye başlamıştı. Kendi kendine, bu çocuk ne yaparsa yapsın onu affediyorum diye mırıldandı. Ertesi gün okuldan sonra Tom, hakla buluştu. Potters'ın yargılanmasına yalnızca bir gün kalmıştı. İkisi de çok huzursuzdu. Potters'ın suçlu olmadığını yalnızca ikisi biliyordu. İkisinden birisi de konuşmazsa Potters'ı asıcaklardı. Bu durum ikisini de rahatsız ediyordu. Hiç kimseye bir şey anlatmadın değil mi diye sordu Tom. Şübette ki anlatmadım. Handımızı anımsıyorum. Bu ortaya çıkarsa kızıl delici o bizi iki gün bile yaşatmaz dedi Tom. İki çocuk Potters'un onlara yaptığı iyilikleri anımsamıştı. Bütün bunları konuşurlarken Potters'un hapis yaptığı hücrenin bulunduğu yere geldiler. Görevliler içeri girmelerine izin vermedi ama onlar görevlileri ikna etmenin bir yolunu bulmuşlardı. Potters onları gördüğüne çok sevinmişti. Hak Potters'a aşırıdığı sigarayı verdi. Sigara içerken söyledikleri iki çocuğa fena halde dokunmuştu. Bu kasabada bana sizden başka hiç kimse bu denli iyi davranmadı. Bu yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Kendi kendime düşünüyorum da bu kasabadaki her çocuğun kırılmış bir oyuncağını onardım. Hepsine en iyi balıkları nerede bulabileceklerini ben söyledim. Ama onlar bunları unuttu. Siz beni unutmadınız. Size çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığınızı hiç unutmayacağım. Ben çok kötü bir adamım. İçtim, sarhoş oldum ve bir adam öldürdüm. Şimdi böyle bir şey yaptığımı anımsamıyorum ama yapmış olmalıyım. Bu çok kötü bir şey. Beni asacaklar. Sakın benim yaptığımı yapmayın. Sakın içki içmeyin. Tom ve Hak kendilerini çok kötü hissederek eve döndü. Ertesi günü yargılama başlamıştı. İkinci günün sonunda bütün köyü Potters'ın suçlu bulunacağından emindi. Savunma avukatı cinayet günü bulunan bıçağın Potters'a ait olmadığını ıspatlayamamıştı. Jüri üyeleri de neredeyse kararını vermişti. Potters'ın asılma kararı vermek üzereydi. Tom o gece hiç uyumadı. Gece odasının penceresinden atlayıp bir süre bahçede dolaştı. Sonra tekrar yatağına döndü. Ama ne yapsa işe yaramıyordu. Potters'ı aklından çıkaramıyordu. Bir gün daha sonra gelmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla Tom ve tüm kasaba mahkemenin yolunu tutmuştu. Herkes merakla mahkemenin vereceği kararı bekliyordu. Potters salona getirilmişti. Elleri kelepçeliydi. Gözleri korku doluydu. delici o da oradaydı. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Yargıç da mahkemedeki yerine aldı. Son tanıkta Potters'ın suçlu olduğunu söyledi. Savunma avukatı tanıyan hiçbir sorusu olmadığını, onun yerine savunmasını değiştirmek istediğini ifade etti. Sayın Yargıç, mahkemenin başından beri size Potters'ın o gece çok sarhoş olduğunu ve hiçbir şey anımsamadığını söylüyordum. Şimdi bu savunmandan vazgeçtim. Thomas Sawyer'ın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Salonda bir uğultu başladı. Tom salona girdi. Herkes ona bakıyordu. Potos da Tom'un ordu oluşuna bir anlam verememişti. Bu çocuğun tanık olarak burada ne işi var diye düşünüyor olmalıydı. Tom kürsüdeki yerini aldı. Ürkmüş bir hali vardı. Kutsal kitap üzerine anlaştıktan sonra savunma avukatının sorularına yanıt vermeye başladı. Tom Sawyer, cinayetin işlendiği 17 Haziran gecesi neredeydin? Tom'un gözleri bir an Kızılderilici oğunun gözleriyle karşılaştı. Sözler boğazına takıldı, tüm gücünü toplayarak yanıt verdi. Mezarlıktaydım. Salonda tekrar bir uğultu başladı. Otosun şaşkınlığı daha da akarken Kızılderilici oğun durumdan rahatsız olmuştu. At Williams'ın mezarının yakınında mıydın? Evet efendim. Yüksek sesle bir kez daha söyler misiniz lütfen? Evet efendim. At Williams'ın mezarının yakınındaydım. Kızılderili Joe, Tom'un gözlerinin içine bakıyordu. Salonu terk etmek istese de artık çıkamazdı. Çok dikkat çekerdi. Mezara ne kadar yakındın? Size yakın olduğum kadar efendim. Ne yapıyordun orada? Gizleniyordum. Nerede gizleniyordu? Ağaçların arkasında. Kızılderli çoğu artık iyice huzursuz olmaya başlamıştı. Yalnız mıydın? Hayır efendim. Yanında kimin olduğunu bize şimdi söylemek zorunda değilsin ama bize orada ne işin olduğunu söylemelisin. Tom iyice yırtmıştı. Kızılderli Onun bakışlarını üzerinde hissediyordu. Salondaki herkes ona bakıyordu ama kararlıydı. Potters'ın asılması doğru değildi. Korkmana gerek yok Tom. Şimdi bize doğruyu söyle. Orada ne yapıyordun? Ee, ölü kedi... Ölü kediyle sonunda bir gülüşme oldu. Ölü kedi daha sonra delil olarak mahkemeye sunulacaktır. Tom devam et. Tom için olayı anlatmak o denli kolay olmadı. Zilleri yok etmek için ölü bir kediyle mezarlığa nasıl gittiğini ve orada gördüklerini bir bir anlattı. Tam sonuna geldiğinde, Potus bayılınca Kızıl Derliço onun bıçağını alarak doktoru öldürdü ve sonra da cinayeti Potus işlemiş gibi onu suçladı. Ama Potus baygındı, üstelik sarhoştu ve hiçbir şey anımsayamazdı. Diye anlatırken bir sesi duyuldu. Kızıl Derliço mahkemenin penceresinden atlayarak kaçmıştı. Potters artık özgürdü ve Tom'a minnettardı. Tom yine kahraman olmuştu. Herkes Tom'un yaptıklarından söz ediyordu. Bu olaydan sonra Tom gündüzleri gururla ortada dolaşırken Geceleri de korkuyla uyumaya çalışıyordu. Her gece düşünde Kızıl Yeleli Çoğu görüyordu. Her gece ondan kaçıyordu ama o hep onu yakalayıp öldürüyordu. Tom sonunun kaçınılmaz bir biçimde ölüm olduğunu düşünüyordu. Üstelik Kızıl Yeleli Çoğa hala bulunamamıştı. Hakta tıpkı Tom gibi huzursuzdu. Mahkemede adı hiç geçmemişti ama Kızıl Derliço, Tom'la çok iyi arkadaş olduklarını biliyordu. Elbette o gece ikisi birlikteydi. Bunu herkes kolaylıkla tahmin edebilirdi. Bu iki çocuk ant içmişlerdi. Sırlarını mezara değil yanlarında taşıyacaklardı. Batırsa onlara bu yeminlerini bozdurmuştu. İki çocukla yeminlerini bozdukları için gayet mutluydular. Ama Kızıl Joe özgürdü. O da yakalanıp papsi boylasa çok memnun olacaklardı. Günlerce bu korkuyla yaşadılar. Bu yaştaki her çocuk gibi bu korku da zamanla azalmaya başladı. Tom artık başka şeylerle ilgilenmeye başlamıştı bile. Bir hazine bulma düşüncesi Tom'u oldukça uzun zamandır meşgul ediyordu. Sonunda kararını verdi. Hazinenin ardına düşecekti. Bu düşüncesini arkadaşlarına anlatmak istedi. Önce Joe Harper'ı aradı, onu bulamadı, sonra Ben Rogers'ı ama onu da bulamadı. Balığa gitmişti. En sonunda, kızıl elli korsan Hak buldu. Ona hazine planı anlattı. Hak bu fikre bayılmıştı. Zaten o maceraya bayılırdı ve her türlü muzur iş için gönüllü olurdu. Sence hazine nerede saklı olabilir diye sordu Hak? Açıkçası çok da emin değilim hazine dediğin her yerde olabilir örneğin perili köşkte diye yanıt verdi Tom. Bu düşünce hakkı ürkütmüştü. Ben o eve girmem bunu unut. Niçin unutalım? Hayaletlerden mi korkuyorsun? Elbette korkuyorum sen korkmuyor musun? Hak hayaletler gündüzleri ortaya çıkmazlar. Biz gün ışığında hazineyi ararken bizi rahatsız edemezler korkmana hiç gerek yok. Tamam haklısın hazine mutlaka o evdedir. Hazine bizim olmalı. Tom'un ısrarları ve korkusuzca yaklaşımı karşısında hak daha fazla direnememişti. İki çocuk hazineyi bulmak uğruna hayaletlerle dolu olduğu söylenen köşke girmeye karar verdiler. Tasarladıklarını gerçekleştirmek için pazar gününü beklediler. Birer kazma ve kürek buldular. Birili köşke doğru yola koyuldular. Köşte uzun yıllardır hiç kimse oturmuyordu. Perili evin kapısını açabilmek için ikisi de bir hayli güç harcamak zorunda kaldı. Kapı sıkışmıştı. Açılırken gıcırtı sesi bütün evinin içine yayıldı. Kapı sanki bir karanlığa açılıyor gibiydi. İçerisi küf kokuyordu. Örümcekler tavandan aşağılara sarkan ağlar örmüşlerdi. Ev o denli ki. Çocuklar içeriye girmek istemediler. Bir yandan da hazineyi bulma isteği onları evin içine girmeye zorluyor. Kararlıydılar, eve gireceklerdi. Önce kimin gireceği konusunda bir hayli tartıştılar. Tom, önde girme cesaretini gösterdi. Ev, yıkık durumdaydı. Duvarların boyaları dökülmüştü. Döşemeler kırılmıştı. Evin içini yabani otlar görmüştü. Pencerelerin camları yarı tırık durumdaydı. Yukarıya doğru çıkan merdivenin basamakları da kırıktı. Evin içinde dolaşırlarken neredeyse korkuyla atan kalplerinin sesini duyacaklardı. Birbirleriyle fısıldaşarak konuşuyorlardı. Duyulacak tek bir çıtırtı, ikisini de arkalarına bakmadan kaçıracak bir gerekçeydi. Bir süre sonra korkuları geçti. Artık kendileriyle gurur duymaya bile başlamışlardı. Cesurca evin içinde dolaşıyorlardı. Üst kata da çıkmak istediler ama merdivenlerin durumu çok kötüydü. Her adımda kırılacakmış gibi sesler çıkıyordu. Üst kata çıkmak tehlikeli gibi gözükse de merak tehlikenin de önüne geçiyordu. Kazma ve köklerini bir yana bırakıp üst kata tırmanmaya karar verdiler. Üst katta hiçbir şey yoktu. Hazinenin alt katta bulunma olasılığı daha fazlaydı. Tam aşağı inmeye karar verdikleri sırada Tom... ...bir dakika sen de duydun mu diye sordu. Tak çok korkmuştu. Bütün evin hayaletlerle dolu olduğunu düşünüyordu. Ne oldu neyi duydun mu? Sessiz ol ve dinle. Aa, evet aman karnım bu da Hadi buradan kaçalım. Sessiz ol dedim hatta yere yat. İki çocuk oldukları yere uzandılar. Döşemenin deliklerinden aşağı kata bakarak sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştılar. Sanki aşağıda birileri yürüyor gibiydi. Korkudan bembeyaz olmuşlardı. Köşkün kapısı açıldı ve içeriye iki adam girdi. Çocuklar adamlardan birini hemen tanıdılar. Bu adam kasabada yalnızca birkaç kez görmüş oldukları... ...yaşlı İspanyoldan başkası değildi. Bu adam kördü. Başında kocaman bir hasır şapka vardı. Beyaz saçı ve sakalı birbirine karışmıştı. Kör gözlüğü takıyordu. İyi ama... ...onun bu evde ne işi vardı? Öteki adamın kıyafeti çok hırpaniydi. İki adam... ...evin tam ortasına geldiklerinde... Kızıldıya konuşmaya başladılar. Arkaları duvara dönüktü. Konuşmalarını çocuklar duyabiliyorlardı. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Çok tehlikeli. Tehlikeli bilen değil diye öteki adam konuşmaya başlayınca çocuklar birbirlerine baktılar. Öteki adam kızıldıviçoğunun takkiniydi. Ortada korkacak bir şey yok. Bu iş daha öncekilerden daha tehlikeli de değil. Korkuyorsan geldiğin yere geri dön tamam mı? Kör adam sessiz kaldı. Kızılderli çoğu konuşmaya devam etti. Tamam sen Irmağ'ın kıyısına geri dön ve beni bekle. Sana göre tehlikeli olan işimizi yapmak için kasabaya gitmekten korkmuyorum ben. Şimdi elimizdeki bu paralarla ne yapacağımızı düşünelim. Burası saklamak için hiç de uygun bir yer değil. Kızıl deli çoğu evin içinde dolaşıyordu. Bütün düşümler onun sinirini yansıtıyormuş gibi kışkırtıyordu. Yırtık kötü tümünenin yanına gitti. Tümünenin içindeki taşlardan birini güçlükle yerinden kaldırdı. Taşın altında bir suval göründü. Onu da güçlükle dışarıya çıkardığı ağzına attı. İki paradok. İki çocuk hala onları düşüme deliğinden izliyordu. Gerçek bir hazine bulduklarını düşündüler. Kızılderli Çoğu, çuvaldan bir avuç dolusu para çıkardı ve cebine koydu. Bir avuç daha para alıp, kör adamın cebine attı, çevresine bakındı. Birilerinin kendini izlediği hissine kapılmıştı. Bu çuvalı derince bir çukur kazıp, öyle görmek istiyorum dedikten sonra, çakısıyla şöminenin içini kazmaya başladı. Bir süre sonra garip bir ses duyuldu. ''Bu da ne?'' diye bağırdı kızıldırlı Joe. ''Ne oldu Joe? ''Burada bir şey var.'' ''Sanki bir tahta parçası.'' ''Hayır bu bir tahta parçası değil.'' ''Bu... Bu... Bu...'' Joe heyecanlanmıştı. Kör adam neler olduğunu anlamak istiyordu. ''Ne oluyor Joe?'' ''Bana da anlat. ''Burada tahtadan bir sandık var.'' Sandığı çabucak dışarıya çıkardı... ...bıçağıyla üzerine defalarca vurdu. Sandığın tepesinde koca bir delik açılmıştı. Elini içine daldırdı ve bağırdı. Altın! Altın! Çocuklar neredeyse küçük dillerini yutacaklardı. Gerçekten evde bir hazine vardı. Bu işin kötü yanı... ...hazineyi deli Joe'nun bulmuş olmasıydı. Artık sırtımız yere gelmez zengin oldukça... O... ''Evet zengin olduk ama bu paraları alıp buradan hemen gidemeyiz.'' ''Niçin? Artık daha fazlasına gereksinmen yok. O tehlikeli işten de vazgeç artık. Bak bir sürü paramız var şimdi.'' ''Hayır. Benim istediğim yalnızca para değil. Sen beni tanımıyorsun. Ben ödümü de almak istiyorum.'' Bu sözleri duyan Tom ve Hak donakaltılar. Bu adam nasıl bir öçten söz ediyordu? Öcümü aldıktan sonra birlikte Texas'a kaçacağız. Şimdi ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Tasarladığımız gibi ırmağın kıyısında beni bekle anlaşıldı mı? Kör adam yanıt vermemişti. Şimdi bu paraları ve altınları ne yapacağız? Tekrar gömsek mi? İki çocuk paraları ve altınları tekrar gömmelerini giledi. Kızılderli çoğu, dolaşırken çocukların bıraktığı kazma ve küreğini buldu. Buraya bizden başkaları da gelmiş. Bu kazma ve kürek çok yeni. Burası güvenli değil, buraya gömeyelim. Benim bildiğim çok güvenli bir yer var, oraya gömelim. Çocuklar hayal kırıklığına uğramışlardı. O gizli yerde neresiydi? Köradan da gizli yerin neresi olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Şu bir numaralı gizli yer mi? Hayır, iki numaralı gizli yer. Karanlıkla birlikte harekete geçeriz. Ama aklıma takılan bir şey var. Acaba bu kazma ve buraya kim getirdi? Çocuklar korkmaya başlamışlardı. Sence bunları buraya getiren yukarıda olabilir mi? Dedikten sonra... Bıçağını eline alıp sıkacak kavradı, merdivenlere doğru yürümeye başladı. Üst kata çıkacaktı. Çocuklar soluk bile almıyorlardı. Merdivenlerin gıcırtısı duyuldu. Sonra bir düşmesin. Sesli merdivenler kızılderili Joe'yu taşıyamayacak kadar çürümüştü Merdiven kırılınca Joe da aşağıya yuvarlanmıştı. Kör arkadaşı, bence artık sen saçmalıyorsun. İçeride birileri olsaydı bile biz gelirken... Hayaletler geliyor sanıp kaçmışlardır. Hem bu evin her yanı gıcırdıyor biri olsa kesin kesi anlardık. Joe yerden kalkarken bir ağız dolusu küfretti. Gece olmak üzereydi. Adamlar sandığı da alıp ırmağa doğru yürümeye başladılar. Çocuklar da saklandıkları yerden çıkıp adamların gidişini izlediler. Kazma ve küreği ortada bıraktıklarına çok pişman olmuşlardı. Şimdi hazineyi aramak zorunda kalmayacaklardı. Tom'un aklına derli Joe'nun söyledikleri geldi. ''Sence Joe'nun intikamı ne hak? Yoksa bu adam bizden mi öcalacak?'' ''Bilmiyorum, umarım biz değilizdir Tom.'' İki çocuk evlerine dönerlerken hep bu olay hakkında konuştular... ...ve iki numaralı yeri bulunmaya karar verdiler. Okulun yaz tatiline girmesine çok az kalmıştı. Sempeters mutlu çocuklar okul bitmeden önce yapılacak pikniği duyduklarında çok mutlu olmuşlardı. O cuma sabahı Yargıstaçın evinin bahçesinde buluşulacaktı. Çocuklar için düzenlenen bu pikniğe aileler gelmeyecekti. Öğretmenler ve büyük sınıflardan gelecek yaşça büyük öğrenciler küçük çocuklara sahip çıkacaklar. Fitnik için buharlı bir gemiye binilecekti. Bir süre bu gemiyle dolaşıldıktan sonra ırmağın öteki fiyasına çıkılacak ve piknik yapılacaktı. Peki de annesinden izin almıştı. Annesi akşam geç olmadan dönmelerini istiyordu. piknik uzarsa geceyi tüm çocuklar hep birlikte kamp ateşinin çevresinde geçireceklerdi. Annesi Becky'e böyle bir şey olursa, büyük kızının yanında kalmasını ve gruptan ayrılmamasını tembih etmişti. Peki de böyle bir şey olacak olursa, Bayan Harper'larda kalabileceğini söyleyerek annesini inandırabilmişti. Tüm çocuklar tasarlandığı gibi Yargıcı'nın evinin bahçesinde buluştular. Hep birlikte kasabanın içinden yürüyerek, buharlı geminin kalkacağı yere geldiler. Hepsi bu ırmak gezintisi için çok heyecanlıydı. Gezinti sırasında ise çocukların hepsi sevinç çığlıkları atıyordu. Tom ve Becky her an birlikteyler ve çok eğleniyorlardı. Tom her zaman olduğu gibi değişik bir öneride bulunmuştu. Herkes piknik yaparken biz de gidip bu bayan Douglas'ı ziyaret edelim mi? Mutlaka bize ikram edecek dondurması vardır. Becky dondurma sözünü duyunca çok mutlu olmuştu. Ama annesinin sözünden dışarıya da çıkmak istemiyordu. Sonunda Tom onu ikna etmeyi başardı ve dondurma yeme düşüncesi daha bastın çıktı. Mesesli kılırmağı boyunca süzülen gemi küçük bir çağlayanın yana temir attı. Bütün çocuklar çığlıklar atarak gemiden inip kıyı boyunca koşuştular. Başlarındaki büyük çocuklar küçük çocukları büyük bir ağacın altında topladı. Teknik için gereken her şeyi ortaya döktüler. Çocuklar büyük bir iştahla yiyeceklerini yedi, sonra çocuklardan biri tepedeki bir mağarayı göstererek tırmanmayı önerdi. Bütün çocuklar mağaraya tırmanmayı kabul etti. Çocuklar mağaraya tırmanma hazırlığı yaparlarken, Tom ve Becky oradan uzaklaşıp durmayan dağlısının evine doğru ilerlediler. Dondurmalarını yiyip öteki çocuklara yetişeceklerdi. Çocukların hepsi birer mum yakıp sıra halinde yürümeye başladılar. Güneş batmak üzereydi. Tırmandıkça gördükleri ırmak manzarası çocukları büyürüyordu. Mağaraya ulaşan çocuklar içeri girip yeni bir yer keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Kimileri mağaranın değişik korumları arasına saklanıp arkadaşları korkutmaya çalışıyordu. Tom ve Becky de dondurmalarını yedikten sonra bu kervana yetişti. Onlar da tıpkı öteki çocuklar gibi coşku içindeydiler. Bir grup çocuk çok yorulmuş, tel içinde kalmış ve leş gibi olmuştu. Bir grup çocuk da mağaranın girişine oturmuş manzarayı seyrediyordu. Zamanın hiç kimse umursamıyordu. Buharlı geminin sireni defalarca çaldı. Çocuklar bu güzel dakikaları heyecanla yaşıyorlardı ve geminin sesini duymuyorlardı. Bir tek kaptan zamanın farkındaydı ve sireni sürekli çalıyordu. Bütün çocuklar piknik yaparak eğlenirken, takım görevi de kör adamlar kızıl derli Joe'yu izlemektedir. Kasabada aylak aylak dolaşıyordu. Bir meyhanenin önünden geçerken iki adamın ellerinde bir sandıkla meyhaneden çıktığını gördü. Bu adamların ardına takılmaya karar verdi. Ayakları çıplaktı, sessizce onları izliyordu ama onlar izlendiklerinin farkında bile değillerdi. Bir süre sonra konuşmaya başladılar. Hak doğru ispeşinde peşinde olduğunu anladı. Çünkü bu adamlar, o kör adamlar Kızıl Devleti başkası değildi. Bir süre sonra, Duğbayan Douglas'ın evine gelmişlerdi. Hak buraya gelişlerine bir anlam verememişti. Hemen çalıların arkasına gizlendi. İki adamın konuşması duyurdu. Kızıl Devleti o, konuşuyordu. Kadın hala yatmamıştı. Bu saatte yatmış olması gerekiyordu. İçeride konukları var. Gel bu işten vazgeçelim dedi köy adam. Hayır, bugün bu iş bitecek. Hak onları dinlerken neler olduğunu düşünüyordu. Ellerindeki sandık hazine ise, Bayan Douglas'ın bahçesi hazineyi gömmek için hiç de uygun bir yer değildi. Ama bir yandan da hazineyi bu bahçeye gömecek olurlarsa, onu hemen bulup çıkarabileceğini düşündü, ...derken kızıl ...o yine konuşmaya başladı. Para da... ...ziyine de benim için önemli değil... ...istiyorsan hepsi senin olsun. Bu kadının kocası beni hapse tutmuştu. Hapiste geçirdiğimi... ...her günüm bir azaptı. Her gün kırbaçlandım... ...hep bu kadının kocası yüzünden. Kocası şimdi hayatta değil... ...ama öcümü alacağım... ...bu kadın benim çektiğim acı kadar acı çekecek... ''Yüzüne bıçağımla öylesine bir iz yapacağım ki aynalara bakamayacak.'' ''Şimdi burada konuklar gidene diyeyim bekleyeceğiz. Nasıl olsa bir acelemiz yok.'' Hak artık korkmaya başlamıştı. ''Demek ki öç dediği buydu.'' ''Bay Douglas'ın ötünü zavallı dul bayan Douglas'tan alacaktı. Bu adam korkunç biriydi.'' ''Orada kala kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu.'' Bayan Douglas'a yardım etmeliydi. Sessizce geriye çekildi ve arkasına bakmadan koşmaya başladı. Artık güçlükle soluk kalabiliyordu. Taranlık çökmeden yardım getirmeliydi. Koşarak önüne çıkan ilk çiftliğe daldı. Bu çiftlik yaşlı bir adama aitti. Yaşlı adam gallerden bu kasabaya göç etmişti ve iki oğluyla birlikte yaşıyordu. Hak onların yemek yediklerini pencereden görünce oraya koştu ve camı yumruklamaya başladı. Ne oluyor? Kim camı yumrukluyor böyle? Benim, haklı bölüfeyim. Lütfen çabuk açın kapıyı, çok önemli. Yaşlı adamın kapıyı açtığında, hak hiç beklemeden olanları anlattığı ve olduğu yere yığıldı. Yaşlı adam ve iki oğlu tüfeklerini alıp dışarıya fırladılar büyüklük ve yerinden doğrularak onlarla birlikte gitti onlara bayan dagısın evini uzaktan gösterdi daha fazla gidecek hali kalmamıştı ve çok korkuyordu akılarından onları seyretti derkenin silahların patladığını arkasından yerinin soğuluk alnca da arkasına bir bakmadan koşarak orada ayrıldı. Ertesi günün ilk ışıklarıyla Hak, yaşlı adamın evine gittiği kapıyı çaldı. Kim o? Benim hakim. bin. İçeri gir lütfen. Daha önce hiç bu denli sıcak aşılanmamıştı. Çekinerek içeriye girdi. Yaşlı adam kahvaltı hazırlıyordu. Hak'ı da kahvaltıya davet etti. Neler olduğunu merak ediyorsun değil mi diye sordu. Hak gerçekten neler olduğunu duymak için sabırsızlanıyordu. Sen bize yolu gösterdikten sonra sessizce eve doğru yürüdük. Oğullarımdan birinin ayağı kuru bir dala çarpınca bir gürültü oldu, bizi fark ettiler, kaçmaya başladılar. Biz de onlara ateş ettik. Hiçbiri isabet etmedi tabii. Onlar da bizi ateş ettiler, onlar da bizi vuramadılar. Hava karanlık olduğu için izlerini yitirdik. Hemen şerife haber verdik. Şerif Nur bayan dalgısının evini korumaya gitti. Birkaç adamı ve benim oğullarım gün ışıdığında adamların ardına düşecekler. Ormandan başka gidebilecekleri bir yer yok. Kaçarken taşıdıkları sandığı yanlarında götüremediler. Şerif sandıkta yalnızca bir parça ip, kürek, kazma ve bıçak bulabildi. Hak çok rahatlamıştı. Sandıkta hazire yoktu ve hala hazineyi bulma şansları vardı. O denli yorgun görünüyordu ki yaşlı adam onu yolamadı. Ona yatacak bir yer gösterip bir süre dinlenmesini söyledi. Hakın gerçekten dinlenmeye gereksinmesi vardı. Bu öneriyi geri çeviremedi ve yatağa uzandığı gibi uykuya daldı. Dull Bayan başına gelenler bütün kasabaya yayılmıştı. Kasaba halkı ertesi gün kilisede toplanmıştı. Rahip kürsüye çıkana deyim Herkes olanları konuşuyordu. Tören sonunda herkes evlerine dağılıyordu. Yargıcın eşi Bayan Hartford'ın yanına yaklaşıp onunla sohbet etmeye başladı. ''Beki piknikte çok yorulmuş olmalı. Bu kadar uyuduğuna göre keşke onu uyandırsaydınız.'' ''Uyandırmak mı?'' ''Beki sizde değil miydi?'' ''Hayır, doğrusu ben Bekiyi hiç görmedim.'' Bayan Taşır ne olduğunu anlayamamıştı. Betty nerede olabilirdi? Düşüp bayılmak üzereyken yanlarına politize geldi. ''Bayan Harper, Tom'u arıyorum yine ortalıklarda yok sanırım sizde kaldı.'' deyince bayan Taşır düşüp bayıldı. Politize neler olduğunu sorarcasına bayan Harper'a baktı. ''Tom bizde kalmadı. Betty de kayıp. Bu çocuklar nerede olabilirler?'' Bu sözünü üzerine Poli teyze düşüp bayıldı. İnsanlar onların başlarına toplandılar. Artık herkes iki çocuğu konuşuyor ve piknik dönüşünde onları gemide görmediklerini söylüyorlardı. En sonunda çocukların adada kalmış olabilecekleri düşünüldü. Buharlı gemi hazırlanıyordu. Yarım saat içinde insanlar bu gemiye doluşacak ve çocukları aramak için adaya doğru yola çıkacaklardı. Öğleden sonra kasaba boşalmıştı. Kasabanın kadınları bütün gece boyunca gemiden bir haber beklediler. Sabaha karşı gemiden gelen tek haber biraz daha mum ve yiyecek gereksinmesiyle. Bekin'in annesi ve Poli teyze endişe içinde çocuklardan haber bekliyorlardı. Haksa yattığı yerden kalkamamıştı. Yaşlı adam öteki çocukları aramaktan yorulup eve döndüğünde... Hakı ateşler içinde yataklarında buldu. Dulbayan Dagnis, Haka bakmak için yaşlı adamın evine geldi. Üç gün geçmişti, ama hala Tom ve Bekiden bir haber yoktu. Kasaba halkı artık onlardan umudu kesmek üzereydi. Bu arada Tom ve Beki mağaradan çıkma yollarını arıyorlardı. İki çocuk. Tıpkı öteki çocuklar gibi mağaranın içinde oynarlarken duvarlara çizilmiş resimleri ve yazıları fark etmişlerdi. Merakla mumlarıyla aydınlattıkları duvarları seyretmiş ve farkında olmadan öbür çocuklardan uzaklaşmışlardı. Neden uzaklaşmış olduklarını fark edip geri dönmeye çalışırlarken de hangi yoldan yürümeleri gerektiğini karıştırmışlardı. Bir süre sonra da elindeki mumlar bitip sönmüştü. Çaresiz bir süre oldukları yerde oturup kaybolduklarını düşündüler. Veki ağlamaya başladı. Gördün mü kaybolduk işte şimdi ne yapacağız? Buradan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Neden öteki çocuklardan ayrıldık sanki? Tomsa Beki'yi sakinleştirmeye çalışıyordu. Bizi bulamayınca kesin kes aramaya geleceklerdir Beki sen hiç merak etme. Burada ömür boyu kalmayız. Bizi mutlaka bulacaklardır. El ele tutuşup yürümeye başladılar. İçerisi çok karanlıktı. Önlerini göremiyorlar, güçlükle yürüyebiliyorlardı. İkisi de bu berbat yerden bir an önce kurtulmak istiyordu. Bir süre sonra daha fazla yürüyemeyecekten ve yorgun düştüler. Oldukları yere oturup hayal kurmaya başladılar. Arkadaşlarını ve evlerini çok özlemişlerdi. Kasabalıların onları bulmaları hakkında konuşurlarken, Peki uykuya kaldı. O uyanana dek Tom yanından ayrılmadı. Beki uyandığında, ''Çok uyudun mu?'' diye sordu. ''Çok uyumadın ama uyuduğun iyi oldu, dinlenmiş oldun işte. Hadi biraz daha yürüyelim.'' Bu sözlerden bir süre sonra sessizce yürüyüp su sesini dinlemeye başladılar. Ama su sesi bile duyamıyorlardı. Yalnızca bir su birikintisi bulabildiler. Tom artık dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Beki yürümeye devam etmek istiyor... Tom bir süre orada dinlenmelerinin iyi olacağını düşünüyordu. Beki son derece yorulmuş ve sinirleri iyice bozulmuştu. Bizi aramaya çıkmışlar mıdır dersin? Elbette bizi aramaya çıkmışlardır. Annen seni bulamayınca çıldırmıştır. Benim teyzem şimdi ağlıyordur bizi kesin kes bulacaklar hiç kuşkun olmasın. Beki Tom'un kollarında ağlarken yine uykuya dalmıştı. Tom da daha fazla dayanamayıp, Beki'ye yaslanıp uyuya kaldı. Bir süre sonra bir ses duyan Tom uyanınca hemen Beki'yi de uyandırdı. Dinle, bak galiba bizi buldular. Hadi kalk, birlikte sese doğru yürüyelim. Hatta onlara seslenelim ki bizi kolaylıkla bulsunlar. Uzaklardan sanki birileri yürüyormuş gibi sesler geliyordu. Sonra biri bağırdı. Tom hemen bağırarak karşılık verdi. Sonra iki çocuk birlikte bağırmaya başladılar. ''Biz buradayız. Hey, buradayız. Bize yardım edin.'' Sesler gittikçe yaklaşıyor, onlar da var güçleriyle bağırmaya devam ediyordu. ''Gördün mü Bekir, sana söylemiştim değil mi? Buradan kurtuluyoruz artık.'' İki çocuk mutluluktan havalara uçuyordu. Yürürlerken çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Ne önlerine görebiliyorlardı ne de hızlı yürüyebiliyorlardı. Mağaranın tabanında yer yer derin çukurlar vardı. Dikkatli olmazlarsa bu çukurlardan birine düşebilirlerdi. Tüm bunlara dikkat edeyim derken uzaktan gelen sesleri duyamamaya başladılar. Tom yine seslendi. Bu defa karşıdan yanıt gelmedi. Peki de bağırdı. Bir yanıt belli belirsiz gelir gibi oldu ama onları arayanlar çok uzağa gitmişlerdi. Çaresiz o küçük su birikintisinin yanına döndüler. Tom artık Veki'yi teselli edecek sözcük bulamıyordu. Küçük su birikintisinin yanında küçük oluklar vardı. Tom bu olukları denemeye niyetlendiyse de Veki buna izin vermedi. Ya gidip geri dönemezsen ben sensiz burada ne yaparım? Merak etme cebimde misinem var. Bak şimdi bunun bir ucunu senin yanındaki kayaya bağlayacağım. Misinam'ın uzunluğu kadar gideceğim. Misinam sona erdiğinde geri döneceğim. Böylece birbirimizi yitirmeyeceğiz. Veki bunun üzerine biraz rahatlamıştı. Tom söylediklerini birer birer yaptı. Önce Misinam'ın bir ucunu Veki'nin yanındaki kayaya bağladı. Ve yavaşça oğluğun içinde ilerlemeye başladı. İlerlerken, bir yandan da misinasını elinden bırakmıyordu. Bir süre sonra, oluk da kendi içinde ikiye ayrıldı. Önce sol tarafı denemeye karar verdi, ama sol taraf fazla uzun değildi. Sonra sağ tarafa geçti. Yürüdükçe bu yol daralmaya başlamıştı. Bir süre sonra, yere yatıp sürünerek ilerlemeye çalıştı. Derken birkaç metre ötede mum tutan bir el gördü. Öyle sevindi ki, bir çığlık atmaktan kendini alamadı. Çok geçmeden mumu tutan elin sahibini de gördü. Kızıl derli Joe'ydu bu. Öylece kala kaldı. Ardından kör adam gözüne ilişti. Onlar onu fark etmeden geriye doğru çekilerek gözden kayboldu. Bir süre sonra Bikin'in gemme döndü. Ona hiçbir şey söylememeye karar verdi. Peki, niçin bağırdın öyle diye sordu. Bir ses duyduğum gibi geldi ama yanılmışım derken, bir yandan da kızıl derli ile aynı mağarada olmanın huzursuzluğunu yaşıyordu. Kaç gündür bu mağarada dönüp duruyorlardı. Açlıktan artık da yanacak halleri kalmamıştı. Tom, sence bugün günlerden ne... Galiba salı ya da çarşamba, perşembe de olabilir bilmiyorum Beki. Kasabadakiler bizi aramayı kestiler galiba. İkisi de umutlarını yitirmişlerdi artık. Bitkin haldeydiler. Beki uyanık kalmak için kendini zorluyordu ama çok yorgundu. Enerjisi kalmamıştı. Yine uykuya daldı ya da bayıldı. Kasaba halkı çocukların izini bulamamanın üzüntüsünü yaşıyordu. Bekir'in annesi üzüntüsünden yataklara düşmüştü. Poli teyze de günlerdir ağzına tek bir lokma koymuyordu. Çocuklardan umut kesilmişti. Tom, Bekir uyurken bu kez mağaranın başka oluklarını da denemeye karar verdi. Bugün bir çıkış yolu bulamazsa. Gerçekten sonları gelmiş demekti. Misinasını yine bir kayaya bağladı ve önceden denediği oluğun tam tersi tarafında duran uluğa aldı. Başarısız bir denemeydi bu. Bir başka oluğu denedi, yine çıkış yoktu. Son bir olup kalmıştı. Umutsuzca onu da denemeye karar verdi. Oldukça dar bir yoldan geçti. Misina'nın bittiği yerde sanki gün ışığını görür gibi oldu. Yorgunluktan hayal görüp görmediğini kontrol etmek için gözlerine ovuşturdu. Hayal görmüyordu. Uzaktan mağaranın içine gün ışığı yansıyordu. Hemen geri döndü, Beki'yi uyandırdı. İkisi birden dar yoldan ilerlediler. Beki de gün ışığını gördü ve sevinçle bir çığlık attı. Güçlü de... Gün ışığının geldiği deliği buldular. Çok büyük bir delik değildi ama biraz zorlarlarsa ikisi de bu delikten dışarı çıkabilirlerdi. Tom var gücüyle deliğin çevresindeki kayalara vurdu. Veki de ona yardım ediyordu. Bir süre sonra Tom başını delikten dışarıya çıkarabilmişti. Başını çevirdiği anda ışıl ışıl parlayan güneşi ve Mississippi ırmağını gördü. Başardık beki, başardık. Beki de dışarıya çıkabilmek için sabırsızlanıyordu. Tom bir mücadele sonunda kendini mağaranın dışına attı. Veki'nin de çıkmasına yardım etti. İkisi de sevinç içinde birbirlerine kucakladılar. Artık kurtulmuşlardı. Mağaranın asıl giriş kapısının biraz ötesinden dışarıya çıkabilmişlerdi. Kuşarak yamaçtan aşağı indiler. Çaldıkların arasında bir sürü yaman meyvesi vardı. Çoğu börtlen olmak üzere... Bunlardan yiyerek karınlarını doyurdular. Sonra ırmağın kıyısında bir süre oturup dinlendiler. Derken ırmaktan geçen bir tekneye bağırarak el salladılar. Teknedekiler onları görünce hemen kıyıya yaklaştılar. Çocukları tekneye aldılar. İki çocuğun macerasına inanamamışlardı. Gece yarısına doğru kilisenin çanlarıyla kasaba halkı meydana toplandı. İnsanlar heyecan içindeydi. Muhtemelen yargı çocuklardan umudun kesildiğini ilan edecekti. Bir süre sonra üzüntünün yerini mutluluk çığlıkları aldı. Çocuklar bulundu, çocuklar bulundu. Herkes mutluluk içinde çocukları karşılamak için kırmak kıyısına koştu. Mutlu haber hemen Beki'nin annesine ve Poli ulaştırıldı. İki kadın ağlayarak kıyıya koştular. Bir grup kasabalı, mağarada hala çocukları arayan insanlara haber gönderdi. Arama çalışmaları artık sona ermişti. Kasabalı, çocukların çevresini sarmıştı. Tom, ballandıra ballandıra yaşadıkları macerayı kasabalıya anlatmaya başlamıştı bile. Mağarada nasıl kaybolduklarını, nasıl bir çıkış yolu arayıp da bulamadıklarını, kaç tane uluğu denediklerini, sonunda gün ışığını gördüklerini... Güçlükle buldukları deliği büyütüp dışarıya çıkabildiklerini anlattı. Çok aç oldukları için teknedeki adamların onları evlerine götürüp yiyecek verdiklerine de. İkisi de çok yorgun ve bitkin görünüyorlardı. Beki'nin annesi ve Poli çocuklarını alıp eve götürdüler. Karınlarını doyurduktan sonra iki çocuk da iyi bir uyku çekmek için yataklarına uzandılar. Ancak hafta sonunda kendilerine gelebilmişlerdi. Mağara macerasının üzerinden iki hafta geçmişti. Tom artık etki sağlığına kavuşmuştu. Hak'ın neler yaptığını çok merak ediyordu. Çok hastalandığını ve Dul Bayan Douglas'ın onu iyileştirdiğini Politey'den öğrenmişti. Hak'ı görmek için Bayan Douglas'ın evine gitti. Hak tertemiz giysiler içinde Tom'u karşıladı. Bayan Douglas, Hak hayatını kurtardığı için onu evlat edinmişti. Hak bu halinden çok da memnun değildi. Akız ziyareti sona erdiğinde eve dönme hazırlığı yapan Tom, Veki'yi ne kadar da özlediğini fark etti. İki haftadır onu görmüyordu. Yolunu değiştirip Veki'yi görmeye karar verdi. Babasının onu nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Ama yine de şansını deneyecekti. Veki'nin kapısını çalıp bir süre bekledi. Kapıyı Veki'nin babası açtı. Tom'u son derece iktenlikle karşıladı. Hatta ona şaka bile yaptı. Tom, yine mağaraya gitmek istemezsin değil mi? Mağaraya gitmek isterim ama yine içeride kaybolmak istemem efendim. Sonra yargıç mağarada köy bir adamın cesedinin bulunduğundan söz etti. Bir daha böyle olaylar olmasını istemeyiz değil mi Tom? Evet efendim. Bunun için mağaranın ağzını hiç açılmayacak bir biçimde kapattırdım. Artık orada kocaman asma kilidi olan bir kapı var. Bunu ne zaman yaptırdınız efendim? Sizi bulduğunuz gün. Tom donak kalmıştı. Yaldış ne olduğunu sorduğunda Tom, Kızıbreli o mağaradaydı. Onu orada gördüm. Hala içeride olmalı diye anlattı. Bu haberi duyan Yargıç, hemen adamlarını topladığı tomur uyanlarını alarak bir sekmeyle hep birlikte mağaraya gittiler. Mağaranın kapısına ulaştıklarında, Yargıç cebinden çıkardığı anahtarlar kapının kilidini açtı. Kapı açıldığında, herkes gördüğü manzara karşısında donak aldı. Kızılderide çoğu, kapının arkasında açlıktan ve yorgunluktan bitkin bir durumda yere yığılmış yatıyordu. Adamlardan biri hemen nabzını kontrol etti. Ölmüş dedi. Yanında kırılmış bıçak duruyordu. Herhalde son bir çabayla kapının kilidini açmaya çalışmıştı. İki hafta içeride aç ve susuz kalabilmesi zaten olarak sızdı. Dayanamayıp ölmüştü. Kızıl derlici onun cesedinin gömülmesi için hiçbir tören yapılmadı. Cenazesine hiç kimse gitmedi. Kötü adam son soluğunu bile yapay vermişti. Aradan birkaç gün daha geçmişti. Tom, hakı görmek için Dul bayan dargısın evine gitti. Şu hazinenin ardına düşme zamanı geldi diye düşünüyorum. Mark. Yoksa bir şey mi buldun Tom? ...hazinenin yerini biliyor musun? Bence hazine mağarada daha Mağarada mı? Mağarada olsa bile artık oraya gidemeyiz. Biliyorsun yardım orayı kapattırdı. Unuttuğum bir şey var. Bekir ve ben mağaranın kapısından çıkmadık ki. Başka bir yol daha var. İyi de mağaranın neresinde olabilir? Ya içeriye girip bir daha çıkamazsak? Bana güven... Bir tekneyle karşıya geçeceğiz. Bizim keşfettiğimiz delikten içeri gireceğiz. Müslümanımızı kaybolmamak için kullanacağız. Hazine o delikten 8-10 kilometre kadar içerdi. Tamam, sana güveniyorum. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Hemen yola çıkalım. Önce yanımıza alacaklarımızı ayarlayalım. Yiyecek olarak biraz ekmek ve kurutulmuş et. Birkaç tane çuval, bir düzü de munt, ve olabildiğince çok nesini alalım yanımıza. Öğleden sonra Tom ve Hak yanlarına almayı tasarladıkları her şeyi alarak Sırma buluştular. Buldukları ilk boş tekneyi gizlice alıp yola koyuldular. Çok geçmeden adaya vardılar. Tom tasarladığı gibi kendi keşfettiği mağara çıkışını kolaylıkla buldu. Mağaranın boğazında nesinalarını bir kayaya bağlayarak içeri girdiler. Çok da uzun sürmeyen bir görüşten sonra ...vekiyle bekledikleri su birikintisinin yanına geldiler. Tom, elindeki mumu havaya kaldırarak... ...kaka duvardaki işareti gösterdi. Bak, karşıdaki duvara doğru bak. isiyle bir işaret yapılmış, gördün mü? Aa, evet. Bu bir şartı işareti. Bak, kızılderli Joe'nun sözünü ettiği iki numaralı yer... ...işte bu işaretin tam altı. Tom... Bence biz buradan hemen gidelim. Sen ne diyorsun hazineyi tam bulmuşken? Nereye gidiyoruz? delici onun hayaleti bizi izliyordur. Saçmalıyorsun. Onun cesedi öbür kapıda bulundu. Burası o kapıdan çok uzak ve hayalet filan da buraya gelemez. Dedikten sonra işaretin altına doğru eğildi. Yerin daha önceden kazılmış olduğu çok belliydi. Yerde yumuşak toprak vardı. Hak da yanına çömerdi. Hayaletleri unutmuştu. İkisi de hemen orayı kazmaya başladılar. Bizden bıçaklarının ucunda sert bir şey hissettiler. Bıçaklarını bırakıp elleriyle kazmaya devam ettiler. Artık sandık görünüyordu. Tom sandığın üzerindeki toprağı temizleyip onu dışarıya çıkardı. Çok ağırmış bir Tom. Ama yine de sandığı yüklenip bir süre taşımaya kalktı. Pah sandığı açmayı yöneltti. Kapağı açtıklarında ikisi de büyülenmiş gibi birbirlerine baktı. Sandık, para ve altınlar doluydu. Paraları ellerine aldılar. Hak ne kadar da çok para var burada diye şaşkın şaşkın numarıldandı. Yanlarında birkaç tane çuval vardı, birlikte paraları ve altınları çuvallara doldurdular. Oradan ayrılma vakti gelmişti. Çuvalları sırayla çıkışa, oradan da tekneye taşıdılar ve gece olup havanın kararmasını beklediler. Hava kararınca çocuklar harekete geçti. Kasabaya varmadan önce Tom, hatta hazineyle ilgili düşüncesini anlattı. Bence hazinemizi yaşlı adamın çiftliğinin yakınında bulunan samanlığın çatısına, samanların altına gizleyelim. Bu saatte bundan daha iyi bir yer bulamayız. ''Yarın erkenden buluşup hazineyi paylaşırız ve payımızı ormana saklarız.'' ''Haklısın Tom, bugünlük bu kadar macera yeter.'' Kıyıya çıktıklarında Tom hazinelerini taşımak için bir el arabası bulmaları gerektiğini söyleyerek oradan ayrıldı. Bir süre sonra bir el arabasıyla geri döndü. İki çocuk hazinelerini bu arabaya yükleyip çiftliğin yakınlarındaki samanlığa doğru gitmeye başladılar. Tam yaklaşmışlardı ki... ...yaşlı adam onları gördü. ''Ey kim var orada?'' ''Biziz Tom'la Halk.'' çocuklar siz misiniz biz de sizi bekliyorduk.'' dedikten sonra... ...ikisini de önüne katarak... ...duğ bayan Douglas'ın evine götürdü. Çocuklar el arabalarını bir dakika bile ellerinden bırakmadılar. Yaşlı adam da onlara ne taşıdıklarını hiç sormadı. Çok mutlu görünüyordu... En temiz elbiselerini giymişti. Bayan Douglas'ın evine geldiklerinde onları Polite ve Bayan Douglas karşıladı. İçerisi çok kalabalıktı. Herkes sanki bu iki çocuğu bekliyordu. Herkes en güzel kıyafetlerini giymişti. Tom ve haksa toz toprak içindeydiler. Bu Bayan Douglas onları kollarından tuttuğu gibi banyoya götürdü. ''Hadi elinizi yüzünüzde iteyip bu elbiseleri giyin sonra da aşağıya yanımıza gelin.'' İki çocuk onlar için ayrılmış elbiselere baktılar. Olanlara bir anlam veremiyorlardı. Bu insanlar niçin buraya toplanmıştı? Niçin onlara yine elbiseler almışlardı? İçlerime bir huzursuzluk katlamıştı. Yıkanırlarken Hak, ''Tom, pencere çok yüksek değil. Bir ip bulabilirsek buradan kaçabiliriz.'' dedi. Neden kaçmayı düşünüyorsun? Ben böyle şeylere alışkın değilim. Yeni elbiseler giymekten nefret ediyorum. Ben senin yanındayım korkmana gerek yok. Aşağıdaki sofrayı görmedin galiba. Üzerinde nefis yiyecekler vardı. Tam bu sırada içeri Sid girdi. Tom neler olduğunu ona sordu. Bayan Douglas'ın partilerinden biri işte. Bugünkü ise yaşlı adamla oğullarının hayatını kurtardıkları için teşekkür partisi. ''Bak gördün mü Hak yalnızca bir teşekkür partisiymiş'' dedikten sonra... ...iki çocuk yeni elbiselerini üzerlerine giymiş bir şekilde aşağı indiler. Hak, Tom'un arkasında kalmayı yeğlemişti. İsteksizce arkadan yürüyordu. Salonda nefis bir sofra kurulmuştu. Tom ve Hak içinse baş köşe ayrılmıştı. Çocuklar da sofradaki yerlerini aldıktan sonra... Herkes iştahla yemeğine gelişti. Yemek sonunda yaşlı adam, bayan Douglas'a onun onuruna verilen bu yemek için teşekkürlerini bildirdi. Sonra da Tomu ve Hak'ı gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü kutladı. İki çocuk, kendilerinden bu denli öldüğüyle söz edilmesinden çok etkilenmişlerdi. Kendileriyle gurur duyuyorlardı. Hak, üzerindeki yeni elbiselerden neden rahatsız olduğunu unutmuş görünüyordu. Bayan Douglas bir konuşma yaptı. Biliyorsunuz ki Hak olmasaydı ben şimdi sizlerle burada olmayabilirdim. Bu nedenle Hak artık benim yasal oğlumdur. Onun iyi bir eğitimi görmesi ve ileride iyi bir iş sahibi olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşte Tom da tam böyle bir fırsat bekliyordu. Hak'ın bütün bunları yapabilmesi şimdi güç değil. O artık varlıklı bir çocuk. Dedi ve kimsenin konuşmasına izin vermeden dışarı fırladı. Tapının önüne koydukları el arabasını iterek salona getirdi. Çuvallardan birinin ağzını açarak ortaya bütün paraları ve altınları döktü. Herkesin gözleri yerinden fırlamıştı. Bu hazinenin yarısı benim, yarısı da haklım. Neler olduğusu olunca bir solukta her şeyi anlattı. O olanları anlatırken, Ötekiler de paraları ve altınları sayıyordu. Bu kadar parayı ve altını daha önce hiç kimse bir arada görmemişti. St. Petersburg gibi küçük bir kasabada iki küçük çocuğun hazine bulması olay olmuştu. Herkes bu olayı konuşuyordu. Kasabanın bütün erkekleri bu kasabada ve komşu kasabalarda ne kadar terk edilmiş ev varsa oralara koşup hazine aramaya başladılar. Duv Bayan Douglas, Hak'ın parasını aylık faiz getirecek biçimde bankaya yatırdı. Poli teyze de Tom için aynı şeyi yapmasını rica etmişti. Tom ve Hak, aylık gelir sağlayan kasabanın en varlıklı iki çocuğu olmuşlardı. Yargıç, Tom'la gurur duyuyordu. Tom'dan başka hiçbir çocuk aynı cesareti gösterip kızımı o mağaradan kurtaramazdı, diyordu. Veki babasına Tom'un kendisini sınıfta cezalandırılmaktan nasıl kurtardığını anlattığında ise onunla çok daha fazla gururlandı. Böyle bir hareketi ancak centilmen bir çocuk yapardı. Ona kalırsa Tom ileride çok başarılı bir yargıç olabilir hatta dürüst bir asker de olabilir. Hangisini isterse o yönde onu destekleyeceğim. Bu çocuk bunu hak ediyor diye konuşuyordu. Dul bayan da yardımı ve büyük bir servette hak Yepyeni bir yaşama başlamıştı. Artık eskisi gibi kalabalıklardan sıkılmıyordu. Bayan Douglas'ın yardımcıları ona çok güzel bakıyorlardı. Her gün yıkanmasına ve giyinmesine yardım ediyorlardı. Her gün saçları kiliseye gidiyormuş gibi taranıyordu. Ayakkabıları pırıl pırıl parlatılıyordu. Yemek yerken artık çatal ve bıçak kullanması gerekiyor. Pahalı tabaklarda yemek yemeye alışıyordu üstelik okula gidip okumayı öğrenmek ve her pazar kilisede dua ezberlemek zorundaydı. Bu yeni yaşamın hoşuna giden yanları olduğu kadar hoşuna gitmeyen yanları da vardı. Bütün bu yeniliklere ancak birkaç hafta dayanabildi. Bayan Douglas bir sabah uyandığında hakı bulamadı. Hak devi terk etmişti. Bayan Douglas ve tüm kasabalı onu her yerde aradı. Ama o. Bulunamadı. Irmağa bile baktılar ama hiçbir yerde yoktu. Birkaç gün sonra Tom onu kasabanın alışveriş merkezinin arkasına atılmış boş sandıkların arasında uyurken buldu. Hak sandıkların birinin içine büzülmüş uyuyordu. Üstübaşı eskiden olduğu gibi hırpaniydi. Saçları darmadağın Ama uyurken yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Tom onu uyandırdı ve insanların onu ne kadar merak ettiklerini anlattı. Bayan Douglas çok üzgün. Her dakikası ağlamakla geçiyor. Ona geri dönmelisin. Tom, lütfen benden geri dönmemi isteme. Bayan Douglas çok iyi bir insan. Onu üzmeyi hiç istemiyorum ama onun yaşamı bana göre değil. Ben her sabah aynı saatte uyanmaya, her hareketimden önce zil sesini duymaya alışkın değilim. Okula gitmek istemiyorum. Her pazar dua ezberlemekten nefret ediyorum. Senin de yine korsancılık oynamak, çamurlarda yuvarlanmak istiyorum ben. Tom, atın duygularını anlayabiliyordu. Ona daha farklı bir biçimde yaklaşmayı denedi. Her. Artık korsan olamayız. Biz çok zenginiz. Ancak gangster olabiliriz. Yeni oyunumuz bu. Bir çetemiz olacak... Ve bu çeteye zengin çocuklar, okula gidenler, dua ezberleyenler girebilecekler. Sen bu yaşamı sürdürmek istiyorsan bu çeteye giremezsin. Ama sen benim en iyi arkadaşımsın. Nasıl olur da beni çeteye almazsın? Tabii ki bunu yapmak istemem ama bütün adamlarım zenginken ve okula giderken öteki insanlar neler demezler? Tom'un çetesinde yoksul ve okula gitmeyen biri var demezler mi? Yo, bunu söylemelerini istemem. Hakkı ne söyleyeceğini bilemedi. Çeteye girmeyi çok istiyordu. Peki Tom, geri döneceğim. Bayan Douglas'la yaşamaya alışmaya çalışacağım. Ama bensiz çeteni kurmayacaksın tamam mı? Tom çok mutlu olmuştu. Yaşasın. Ben de zaten sensiz bir çete kurmak istemezdim. Çeteyi ne zaman kuracağız? En kısa zamanda. Hemen bir toplantı yaparız. Ne toplantısı bu? Gangster olmak kolay mı sanıyorsun? Önce kendimize gizli bir yer bulacağız. Sonra sırlarımızı kimseye söylemeyeceğimize dair amlicip kanak tutacağız. Bizi libelime kesseler de sırlarımızı hiç kimseye söylemeyeceğiz. İşte tam benim istediğim. Bu korsan olmaktan daha heyecan verici bir şey. Bayan Douglas'ı hayatımın sonuna dek yaşayacağım. Belki bir gün... Çok ünlü bir gangster olurum ve Bayan Douglas da benimle gurur duyar. Mark Twain 1935 yılında Missouri eyaletinde doğan yazarın gerçek adı Samuel Clemens'tır. Doğduğu yer Mississippi Irmağının kuzeyine düşen Hannibal kasabasına çok yakındır. Bu öyküde adı geçen St. Petersburg'da aslında Hannibal kasabasıdır. Samuel, çocukluğunu bu kasabada geçirir. Gelişmiş Amerika'nın, Hannibal adlı bu gelişmemiş kasabasında yaşam kimi zaman oldukça güçtür. Mark Twain, babasını 12 yaşında yitirdikten sonra Mississippi ırmağının buharlı gemilerine kılavuzluk etmeye başlar. Buharlı gemi kılavuzluğu yapmak tam ona göre bir iştir. Ancak Kuzey ve Güney Savaşı'nın patlak vermesiyle, Samuel, bu işi bırakıp Mark Twain adıyla gazeteciliğe soyunur. Bu ad aslında denizciler tarafından kullanılan ve iki kulaç derinlik anlamına gelen bir ölçü birimini ifade ediyordur. Gazetecilikle uğraştığı yıllarda Amerikalı turistleri Avrupa ile Doğu arasında gezdiren bir gemiyle yolculuk yapar. Bu yolculuk sonunda Avrupa Maceraları adlı ilk kitabını yazar. Bu kitap çok başarılı olunca da gazeteciliği bırakarak kendini kitap yazmaya atar. En iyi bilinen iki kitabı Tom Sawyer'ın maceraları ve Haklı Finn'in maceralarıdır. Mark Twain'in diğer yapıtlarını şöyle sıralayabiliriz. Prenses Yoksul Kız, Kral Arthur'un Sarayında, Connecticutlı Bir Amerikalı, Tom Sawyer Yolculukta, Mankafa Wilson'ın Trajedisi, Esrarengiz Yapancı, Suçsuz Gezginler ya da Yeni Hacı Yolculuğu, Gezgin Bir Serseri, Mississippi'de Hayat.